İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bizdeyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün e, hepimizin böyle dertli olduğu, ya çalışamıyoruz ders, çalışsak nasıl çalışacağımızı bilmiyoruz. E, i̇yi bir konuyu konuşacağız bence, herkes merakla dinleyecektir. İnşallah, e, inşallah. Ufak, ufak ben kendimi tanıtayım. E, zaten Tabii. artık bugün 13. online konferans oldu. Tanıyorlardır belki de artık ama. Evet, e, olsun. Hukuk Akademisi... Hı -hı. Evet, evet. Hukuk Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı e, Muhammed Furkan Cenger ben. E, Saatçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de öğrenciyim. E, hocam malum biliyorsunuz e, bayağı bir ciddi sıkıntılar var. E, herkes bütün dünya evde şu anda. Türkiye'de de farklı önlemler alınıyor. E, bu önlemlerin bir tanesi de üniversitelerin tatil olmasıydı. Şimdi hepimiz evet. evdeyiz. E, Uzem denen uzaktan eğitime başlandı. E, bu Uzaktan eğitimle alakalı fikirlerinizi, e, neler bunlar, onlarla onunla başlayalım isterseniz öncelikle. Aslında sonra da Evet, e, çok teşekkür ediyorum tekrar. E, bir hafta arayda tekrar e, ikinci kez sizlerle birlikteyiz. Bunu mutluluğunu yaşıyorum. Herkese e, selamlarımı, e, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. E, özellikle en başta öğrencilerime e, ve e, tanıdıklarıma, meslektaşlarıma... E, çok e, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıklar diliyorum her şeyden önce. E, şimdi bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce e, Yüksek Öğretim Kurulu'nun aldığı karar çerçevesinde hepimiz uzaktan eğitime geçtik. E, bizler bu dersleri veren konumundayız. Sizler de almaya çalışanlar konumundasınız. E, açıkçası evet. tabii şu anki durumda hani e, hep söylediğim bir şey vardır. Mücbir sebepler kuralları her zaman esnetir. Hayatta da böyledir bu. E, sadece hukukta değil. E, hayatta da e, mücbir sebepler her zaman kuralları esnetecektir. İnsan ilişkilerimize de böyle olmak zorundadır. E, evet. Dolayısıyla çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve dolayısıyla biz e, bu sürecin içerisinde en az hasarla atlatılacak şekilde bir e, çözüm e, içinde olmak durumundayız. Uzaktan eğitim tabii ki canlı e, hani canlı kanlı eğitim e, bir taraftan e, ile uzaktan eğitim tabii ki birebir ikame edilecek bir e, yöntem değil ama bunu bir mecburiyet olarak görmek zorundayız ben kendi adıma konuşursam ki hukuk fakültesinde de iktisadi dünler fakültesinde de derslerimde işte videolarımızın yavaş yavaş işte yaklaşık bir 3-4 haftalık kısımlarını yükledik. Ben kendi adıma açıkçası hani mesleğimin de verdiği bir gereklilik olarak sanki karşımda sınıfta öğrencilerin varmış gibi anlatmaya çalışıyorum. Yani uzaklık ve soğukluk, mekansal uzaklık ve soğukluğu hissetmemeleri için onlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Umarım bu iletişimleri videoları dinlerken alırlar, hissederler beni de, dersimizi de. Belki benim öğrencilerim bilirler, kendi adıma konuşursam, hani biraz yasa metnine çok nüfuz ederek dersi anlatıyorum. Öğrencilerimiz de zaten bugünkü belki konferansımızın, seminerimizin en önemli konusu bu. İşte yasayı nasıl öğreneceğiz? Yani yasayla beraber çalışmayı nasıl birlikte başaracağız? Bu belki en önemli gündem maddesi olacak. Ben bunu öğrencilerime ders esnasında sürekli vurguluyorum. Bilirler kendileri, şu anda dinleyenler de çok iyi biliyorlar. Çünkü en iyi özet kanundur Roma hukukundan gelen bir cümledir en iyi özet kanundur ondan daha özet bir şey yoktur çünkü ders notu da dahil olmak üzere onun için bu süreci bir alternatif şu da olabilir tabi uzaktan eğitim yerine hani üniversiteler tamamen tatil edilip eğitimi ara da verilebilirdi. Bu ise yaklaşık yani yaklaşık en az bir dönem öğrencilerimizin geç mezun olmasına sebep olabilirdi. Bu bir tercih meselesi tabii ki. Yani bana sorarsanız yani hukuk eğitim için söylersek uzaktan eğitim en azından biz yani tıp gibi mühendis gibi uygulama derslerimiz ki pratik çalışmalarımız var. Onları da uzaktan yürütebilecek durumdayız ki asistan arkadaşlarımız buradan selamlarımı gönderiyorum emeklerine teşekkür ediyorum. Onlarla da beraber hani bu pratik uygulama derslerinde en azından internet üzerinden yürütmeye çalışacağız. Onun için şu dönemi hep beraber öncelikle bence hani bunu düşünmekten çok önce sağlıkla karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Önce sağlıklı olalım. Sağlık yaşam hakkı her şeyin başında. Anayasada da en başta tanımlanmış yaşam hakkı. Önce yaşayacağız ki haklarımız olsun. Onun için önce sağlıklı olmayı düşünmemiz lazım. Öğrencilerimiz bu hani zorlu süreçte hani birkaç yüzyılda bir karşımıza çıkan bir salgın hastalığın içerisine gelirken. Hani neden bizim başımıza geldi diyebilir. Bence şöyle de düşünebiliriz. Belki orta çağda da yaşıyor olabilirdik hepimiz. E, ya da 17. yüzyılda da doğabilirdik. Ya da taş devrinde doğabilirdik. E, şu anda dünyanın teknolojik olarak en üstün olduğu dönemdeyiz. Bunun şansını ve açıkçası güzelliklerini de yaşayalım. Bunu kısa bir ara dönem olarak değerlendirelim. Öğrencilerimiz hep... E, ben uzaktan eğitimde de biraz belirtmeye çalışıyorum. Ee, yani ya şu dönemde ben de açıkçası biraz afalladım ilk başlarda ilk haftalarda. Bunu da söylüyorum. O... Afalladı Siz hepimiz nasıl? afalladık. Ee, hatta Arman Çağlayan bir Twitter'da şey yazmıştı. Ben hiçbir şey çalışamıyorum. Ders çalışamıyorum. Ee, e, hiçbir şey yapamıyorum. Bir tek bana mı özgü demişti. Hatta birisi altına şey yazmış. Siz niye ders çalışıyorsunuz demiş. Çünkü o bildiğim kadarıyla doktora yapıyor. Hukukçudur kendisi, avukattır Arman ee, Hani evet. bir tek be, benim mi başıma geldi bu? Hani 2-3 haftadır hiçbir şey yapamıyorum. Evet hepimizde bir motivasyon kaybı var. Bizde de var. Ee, bizim bir parça belki şansımız e, biz en azından haftanın belli günlerinde derslerimize bağlanıyoruz, hayata bağlanıyoruz derslerimizde. Öğrencilerimize bu derslerle e, fayda sağlayacağımızı biliyor olmak bize büyük mutluluk veriyor şahsen benim adı, kendi adıma konuşursam. E, öğrencilerimizde en azından bu fiziki ayrılığı bu şekilde biraz e, yumuşatabilirlerse herhalde e, eğitimlerinden de geri kalmazlar. Onlara tavsiyem şu. Hepsi hepsine özellikle bu dönemde 3. sınıfın daha e, benim kendi öğrencilerim dahil olmak üzere 4. sınıf öğrencileri dahil olmak üzere onlar mezune taşımasında e, yani motivasyonlarını kaybetmemeleri ve hani her zamanki e, rutini bozmamaları. Yani sabahleyin erken kalkmak ee, önemli bir rutindir. Ee, sabahleyin vaktinde kalkmak önemli bir rutindir. Evde kalıyorsak biraz egzersiz yapalım. Kilo aldık e, bu süreçte alıyoruz. Biraz egzersiz yapmaya çalışalım. Ee, spor yapalım. Bağışıklığımızı da güçlendirir. Hem de kendimizi zinde hissetmemizi sağlar. Bunun için de e, bu şekilde geçireceğiz mecburuz. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü dünya durmuş durumda. Ee, i̇yi tarafından evet. bakalım. Ee, bizler biraz e, sosyalliğimizi kaybettik belki ama dünya biraz nefes aldı. E, dünyayı boğmuştuk çünkü. Dünya biraz nefes aldı. Belki bence keşke her sene şöyle 15 gün bütün dünyada sokağa çıkmaya sahil edilse dünya biraz rahatlasa. E, zavallı dünya elimizden çektiği var çünkü. Onun için öğrencilerime bu süreçte e, psikolojilerini sağlam tutmalarını, biraz egzersiz yapmalarını, e, artı sabah rutinlerini erken kalkarak rutinlerini bozmamalarını tavsiye ediyorum. Benim öncelikle tavsiyem bu. Hı hı. rutin oluşturmak önemli dedik hocam e, şimdi da şu an ilk dakikalarındayız ama e, sizi e, artık ikinci yayın olduğu için e, tanıyorlar diye düşündük ama yine de tanımayanlar olabilir vesaire bir ufacı kendinizi anlatır mısınız tanıtır mısınız çok Zorluk teşekkür ederim ama... <gülüyor> estağfurullah yok herkes tanımak zorunda değil tabii ki ne demek ee, tabii ki e, tanımayan ya da ilk defa gören misafirlerimiz olabilir sağ olsunlar herkese hoş geldin dileklerimi iletiyorum ben doktor öğretim Tamer Bozkurt, 1981 yılında Ankara'da doğdum, ilk orta ve lise eğitimi Ankara'da tamamladım. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldum. Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi gördükten sonra 1999 yılında başladığım lisans eğitimi 2003 yılında tamamladım. 2003 yılından da 2015 yılına kadar yüksek lisansı doktora aşamasını yine Ankara Hukuk Fakültesi'nde ticaret hukuku Anabilim dalında tamamladım. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ticaret Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak e, akademik hayatıma başladım. Daha sonra çeşitli üniversitelerde e, gerek öğretim görevli gerek ise e, öğretim üyesi olarak görevler yaptım. Yine ticaret hukuku anabilim dalında e, dersler verdim. E, herkese öncelikle ben geçen ders geçen ders diyorum. Geçen e, se, e, konferansımızda, seminerimizde söylemeyi unuttuğum bir şeyi de söyleyeyim. Mesleki anlamda Belki söylemişimdir, söylemiştim sanırım. Ne iş yaparsanız yapın, sevdiğiniz bir iş yapın. Sevdiğiniz, evet. sevdiğiniz bir işi yapmak bir hobi yapmak gibidir. Hobinizle de mutlu olursunuz. Bu şekilde mesleğe yaklaşmak lazım. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Biz teşekkür edeceğiz hocam yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ne ee, demek? Bugün hocam hukuk eğitimle ders çalışma yöntemlerini konuşacağız. Ee, hem bir, iki, üçüncü sınıflar e, onlar nasıl çalışmalı, dörtler rutin derslerini, hem de böyle yayının sonlarına doğru da şey de sormak istiyorum. Çünkü çok fazla soru geldi. Bu hakimlik savcılık sınavlarına da nasıl çalışalım? İşte onun da ayrı bir rutini var sonuçta. Bir sınava oh. hazırlanmak. O da başka. Onu da çok merak ediyor dördüncü sınıf öğrencileri. Ee, onu konuşacağız ama ilk önce e, tabii Lisan ki eğitim. normal rutininden bahsedelim. aynı evet, Onu isteriz. Önceki lisans eğitimi... Şimdi öncelikle hep hukukta da vardır, ilimde de vardır bu. Her şeyden önce neden sorusuyla başlamak lazım. Yani mesela bu şu anda neden konuştuğumuzun bir nedeni, Niye konuşuyoruz burada biz ve burada bu kadar insan, bu kadar meslektaşımız, öğrencilerimiz bizi neden dinliyorlar? Nedenle başlıyor her şey ilim? Ben 2007-2008 yılında bir makale yayınlamıştım. Yine seminerimizin ismini taşıyan hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri üzerine düşünce ve öneriler diye. Ya bu ee, magali nereden kurduğunuz e, diye sormuşlar bize. Onu da soracak. Evet, e, onu sorayım. şöyle söyleyeyim. Ben aslında Twitter'da paylaşmaya çalıştım ama Twitter buna izin vermedi sistemsel olarak. E, Manisa Baros Hı -hı. dergisinde yayınlanmıştı. Sonra profesör doktor Tunçer Karamustofoğlu kendim, benim de hocam olmuştur. Ona Armağan'da yayınlanmıştı ama bu hani benim için kamusal e, değeri olan kamu malı niteliğinde bir eserdir. Her yerde paylaşırım. E, yani ben Fakültes size de sakin, gönderebilirim. Fakülte, bina, e, fakülte Fakülte web sitesinde görmüşüz bina'yı. Evet. Evet. bina'yı. E, fakülte web sitesinde link olarak var ama şey olarak e, makale olarak değil de sadece nerede yayınlandığı var. Ama ona tıklayınca o eser ulaşmak mümkün değil ama ben paylaşabilirse paylaşırım bunu ee, çok mutlulukla. Hani herkes birbirine elde eder. Zaman zaman da paylaştım. Hatta fakültede Kırtasiye'yi de bırakmıştım geçtiğimiz senelerde. Şimdi asıl mesele şu bu makale benim bugünkü seminerimizin, çalışmamızın konusunu da oluşturuyor bir taraftan. üzerinde çok düşündüğüm bir konu. Biraz hikayesini de anlatayım. Araştırma görevlisi olarak göreve başladığımda ben de aynı yollardan geçtiğim için birinci sınıf öğrencilerinin aslında hukuk eğitiminde nasıl ders çalışacağını bilmediğini fark ediyorum. Zaten kendimiz de biz de aynı yollardan geçtiğimiz için aynı sıkıntıları yaşadık. Çünkü hukuk şöyle bir disiplin ki yani öyle enteresan bir alan ki liseden çıkan bir öğrencinin 18 yaşında 17 yaşında anlayabileceği başlayabileceği bir disiplin değil aslında geçen hafta da söylemiştim. Amerika'da evet. çok pek çok eyalette ikinci lisans olarak okunuyor. Önce bir hukuk önce bir üniversite okuyup sonra hukuk fakültesi okuyorsunuz pek çok eyalette. Bunu çok isabetli olduğunu düşünüyorum çünkü hep söylediğim bir şey vardır. Hukuk hayatı da anlamayı gerektirir çünkü. Hayatı anlamadan hukuku da anlayamazsınız. Bu da ancak insanın böyle 30'lu yaşlarına doğru e, idrak seviyesinin artmasıyla, diğerleri idraksız demiyorum yanlış anlamayın. E, ama o yaşlarda insan hukuku algılaması daha başka oluyor. O zamanlarda okuyup anlayamadığınız bazı şeyleri daha sonra daha farklı şekilde idrak etmeye başlıyorsunuz. Bunun sancılarını... Evet. Ben de yaşadım ee, ve hani ve kendimce bir takım metotlar geliştirmeye çalıştım. Yani bugün anlatacağım şeyler, o makalede yazdığım hususlar hepsi birebir eksiksiz şekilde kendini bizzat uyguladığım yöntemlerdi. Yani hocam, bir yerden zaten, duyduğum değilim. Şöyle söylemişler, de, hocamızın uyguladığı çalışma metotlarını zaten siz de bugün on, kendi çalışma metotlarınızdan evet, bahsedeceksiniz. Evet, bir de buna evet, bir da eklemek evet. isterim ben izninizle. Ankara, Ankara. Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden e, dereceli mezun olmuşsunuz hocam sanırım. Bu konu evet, hakkında da doğru. bir bilgi. Size. Doğru. Üçüncülükle mezun oldum. ve hani bunu şimdi çok dile getirmedim. Lisans eğitimimde ee, düzenli ders çalışan bir öğrenciydim. Hiçbir zaman çok çalışmadım. Hep düzenli çalıştım. Hep de söylerim işte üniversite sınavını birincilikle kazanan filan insanlarla röportaj yaptıkların dikkatimi çeker. Böyle gece gündüz 24 saat ders çalıştıklarını söylemezler. Gitar kursuna da gittim. İşte basketle oynadım. Ee, önemli olan düzenli çalışmaktır. Belki bu çalışmanın, bu seminerin en önemli konusu bu düzenli çalışmak çok önemli. Çünkü öğrenmek hmm. nörolojik bir süreç beynimize de fırsat tanımak zorundayız. Öyle bir kere okumakla bir şey olmuyor. Öğrenemiyorsunuz. Süreç. Bu, bunları hep konuşacağım. Yani öğren, hukuk öğrencisinin lisans eğitiminde yaptığı hataları da çalışma hatalarını da söyleyeceğim. E, gördüm. E, yani açıkçası bu noktaya hani lisans derecesine götüren nokta açıkçası tamamıyla düzenli. disiplinli bir öğrenciydim. Ben e, fakültemi de ve hem fakülteyi hem de e, hukuk eğitimini de severek e, okudum. Yani bölümümü çok severek okudum. E, bunun da çok önemli etkisi var tabi. Bazı insanlar bölümü hukuk eğitimini çok ısınmıyorlar, sevmiyorlar. Bu da tabi bir şey sevmezseniz eğer e, başarılı olmak da e, ona ısınmak da ilerlemek de çok zorlaşıyor. Sevmemek kötü bir şey yani. İnşallah kimse de yoktur. Mutlaka hepimizin yorulduğu zamanlar var hukuk eğitiminde. Bunaldığı zamanlar var ama her şeyin de bir karşılığı var. E, hukukçular her zaman zor bir eğitimden geçip. Sonuçta daha iyi mesleklere kendilerine layık göreceklerdir. Çok daha zor. Tıpta da böyle, hukukta da böyle. Zor eğitimlerdir. İnsana çile çektirir. Ama sonuçta hukukçu olarak vizyon sahibi olursunuz. Hayata bambaşka bir bakış açısıyla bakarsınız. Bunun için her şeye değer açıkçası. Her zorluğa değer. Onu söyleyeyim genç arkadaşlarıma. Şimdi ben bu konuya kafa yormaya başladığımda 2004 yılıydı. Ve az önce yayınlandığını söylediğim makaleyi tam 4 yılda yazdım. Yani tabii dört yıl boyunca sadece o makalene uğraşmadım kuşkusuz. O arada master tezimi yazdım e, filan. Ama e, ara ara böyle parça parça demleye demleye yazılmış bir makaleydi. Dört senede yazdım o makaleyi. E, çünkü her bir başlığı teker teker düşünerek, kendi yaptıklarımı düşünerek ve bunları e, açıkçası e, nasıl ifade edebilirim sancısıyla çalışmayı yürüttüm. Ve sonra yayınladım. Şimdi bir güzel haber verim. İnşallah kısmet olur ilerleyen aylarda. Şimdi bu makaleyi, çünkü 2008'e inandığı için pek çok Medine kan, ticaret kanunu değişti, borçlar kanunu değişti. Örnek verdim, yazalar değişti. Eski kanun Hı. metinlerin atıflar var çünkü. Bunu geçtiğimiz sene tekrar güncelleme çalışmasına başladım. Hatta genişletme, güncelleme ve genişletme çalışmasına başladım. Hatta önemli ölçüde de yol aldım. Sadece... Hocam, bana bunu... Baro ile destekli sanki basılacaktı, öyle söylemiştiniz yanlış evet, mı hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Doğrudur. Sayın e, Avukat e, Mustafa e, Aladağ'a da buradan sa saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. E, Konya Barosu Başkanı'na. Kendisi Selam. baro yayınları olarak, baro yayınlarından çıkarma sözü vermişti. Ama açıkçası benim e, a, yoğun ders hüküm nedeniyle e, bir bölümünü yazamamıştım. O yüzden benim e, hani eksiğim yani baronun değil. Ama inşallah bunu tamamladığım zaman belki önümüzdeki Eylül'e e, baro yayınlarından ayrıca belki bir yayın evinden de çıkarılabilir hani kitapçık olarak böyle küçük bir 60 sayfalık <gülüyor> bir kitapçık olarak sadece şu kısım kaldı sizlerde geçen hafta. E, paylaştığımız kariyer basamaklarıyla ilgili kısmı yazacağım. Bir tek o kaldı. Yani o kısmı da yazmak istiyorum. Sadece ders çalışma yöntemleri değil. Bu çalıştıkça genişleyen bir çalışma oldu. İlerledikçe daha çok e, yeni başlık açmak isteği duydum. O kısmı yani makale halinden çok daha genişlettim. Yani 20 sayfalık makale 60 sayfalık hale geldi. Oldukça zengin örneklerle destekledim bu kitapçığı. Şimdi kariyer kısmı var. İşte geçen hafta anlattığım konuları yazılı olarak da yazacağım ki, belirteceğim ki öğrencilerimiz e, ...hızlı olarak hani uçar yazı kalır... ...birleri de bir rehber olarak, kitapçık olarak... olarak ...naçizan... ...bu farklı bir şey, bu diğer çalışmalarım... ...kitaplarımdan çok başka bir çalışma benim için... ...manevi değeri çok yüksek... Çünkü yol göstermek nacizane kısaca, kabataslak yol göstermek, öğrencilerimizin doğru yola girmesini sağlamak içinse gerçekten çok büyük mutluluk duyacağım ben öncelikli olarak. Böyle bir haberi de vermiş olayım her şeyden önce sizlerle paylaşayım. Evet, İnşallah yazın hani her şey normale döner. İşte önümüzdeki dönemde umarım bastırma fırsatı buluruz, öğrencilerimize de dağıtırız, iletiriz diye umuyorum, istiyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, isterseniz şöyle e, zamanın bizi elverdiği ölçüde esas olarak şöyle zaten bu yeni e, genişlettiğim çalışma üzerinden gideceğim sözlü olarak. E, bazı e, detaylar vermek istiyorum. Aslında Ekim ayında Selçuk Üniversitesi Fakültesi'nde biz birinci sınıf öğrencilerimizle e, bu çalışmayı yaptık. Örgün olarak yaptık. E, gelen arkadaşlarımızdan olumlu tepkiler aldım. Şimdi aslında üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz de bu çalışmayı yapma sözü vermiştim fakat Nisan ayı gibi yaparız diye kabatasla konuşmuştuk, söz vermiştim, dinleyenler varsa içlerinde bilirler. Fakat bu durum nedeniyle en azından e, bu şekilde e, internet üzerinden bu çalışmayı yapmayı e, yararlı gördüm. İnşallah faydalı olur diye umuyorum. Ondan sonra vaktimiz kalırsa da hakimlik sınavı içinde çalışma metoduyla ilgili de sizlerle e, arkadaşlarımızla paylaşımlar içerisine inşallah gireriz tabii ki. E, i̇nşallah İsterseniz ben şimdi e, hani nasıl bir çalışma yöntemi diye başlık başlık e, gidelim. Aslında bir taraftan da itiraf edeyim, e, bunu ben slide eşliğinde aslında anlatıyordum. E, görsel olması bakımından şu anda bunun zorluğunu yaşayacağız. Yani bir paylaşım, slide paylaşımı, e, ekran paylaşımı yapamamak, Instagram üzerinden bir zorluk yaratacak açıkçası ama hiç olmamasından Hı -hı. iyidir. E, hiç yapamamaktan ben iyidir. Benziyorum. Bence ee, fail olacağını Duyuyorum e, ben. <gülüyor> i̇nşallah. E, belki. Resim yani. ya da görsel grafik olacak mı? Olmayacak zaten. Yok, yok. Yani tamam. hani normalde çünkü PowerPoint sunum bu şekilde yapıyordum. Bunu buradan paylaşmak biraz zor sanırım. Hatta evet. cep telefondan konuşuyoruz, bilgisayardan da değil. Daha da zor. Bundan dolayı belki öğrenci arkadaşlarımıza bilgisayar ayrıca bilgisayar varsayanlarında internetten söylediğim kanun maddelerini açabilirlerse. E, takip etmek bakımından daha kolay olabilir. Tek ricam o olabilir. E, çünkü normalde onu slayete yansıtıyordum ben. E, daha rahat anlama durumu olabilir. E, belki şöyle yapabiliriz hocam. Ben şimdi arkadaşlarımı haberdar edeyim. E, soru kartı açmıştık biz yayından önce. E, buradan beni dinleyen e, İkbal ve genç arkadaşıma söylüyorum. E, o soru kartlarını e, kanun maddini yazdıkları zaman ben ana sayfaya e, aktarabilirim. Ama tabii ki burada hız önemli bir e, şey oynuyor. Siz kanun maddesini söylediğiniz takdirde ben onu sayfaya eklemeye Peki, çalışacağım. O zaman şöyle Ar yapalım. Ben evet. belli başta inceleyeceğim kanun maddelerini e, isterseniz şöyle söyleyeyim baştan. En azından Aynı, çok... Belli başlı olanları mesela Hı -hı. Medeni Kağan'ın 10. maddesi mesela fiil ehliyetiyle ilgili Medeni Kağan 10. maddesi mesela. Bunu e, paylaşabiliriz. E, Hı -hı. Ondan sonra bu e, Mesela anayasanın 13. maddesi, temel hak ve sınırlandırılması ile ilgili 13. maddesi, ee, evet. mesela borçlar kanununun 1. ve 2. maddesi, Türk borçlar kanununun 1. ve 2. maddesi. Her, her sınıftan kanun maddesini örnek vermeye çalışıyorum bir taraftan. Ee, Hı -hı. Mesela ceza kanunda 43. madde, Türk ceza kanununun 43. maddesindeki zincirleme suçlu ilgili madde, onun analizi. Ee, i̇dari Hukuk'u biliyorsunuz başlı başına dağınık bir alan, toplu değil, tedvin edilmiş bir alan değil ama e, buradaki yasalardan mesela mesela Kamulaştırma Kanunu'nun üçüncü maddesinin e, üçüncü maddesini inceleyebiliriz kanun metni nasıl e, tartışacağımızı söylemek için. Bunlar erdeye kadar. Bu. Bu. Kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu. Kamulaştırma tamam. Kanunu. Bir de icra 2004 sayılı İcirafres Kanunu 257. Maddesi ihtiyat hacizle ilgili çok tipik örnek verdiğim bir maddedir o. Çünkü yazılı metinde her sınıf için, 1, 2, 3, 4. sınıflar için her bir sınıfta görülen derslere özgü spesifik kanun maddelerinden örnekler var. En azından bu birkaç maddeyi irdeleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi, Tamamdır. O... Ben, ben haberdar ettim arkadaşlarımı. O alan da çok dar. Hani böyle uzun uzun e, cümle yazmanıza fırsat vermiyor ama en azından e, o şekilde yazabildiklerini yazsınlar arkadaşlar. Ben de eğer yapabilirsek <gülüyor> olursa buradan canlı Olur. yayına... Inşallah. Olmazsa da canımız sağ olsun. En azından dediğim gibi hani, e, hiç olmamasından iyidir diye düşünüyorum. Şimdi ben e, biraz daha ders yapıyor edasına bürüneceğim şimdi yanlış anlaşılmasın. E, çünkü tavsiye niteli şeylerde bulunacağım e, meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza. Bir kere hukuk öğrencisi bir kere düzenli çalışmalı. Yani düzenli çalışmak çok önemli. Hukuk öğrencisinin böyle özellikle birinci sınıftaki arkadaşlara söylüyorum. Yani şimdi tabii sınav konusu da ikinci dönemde biraz sıkıntı ama normal bir dönem olduğunu varsayarsak sonuçta geçecek yani bu sorunlar. Normal bir dönem olduğunu varsayarsak en büyük hatamız biz, biz disiplin problemi yaşıyoruz biliyorsunuz. Millet olarak problemliyiz. Akdeniz ülkesi olmanın da bir etkisiyle. Almanlar gibi disiplinli değiliz. O disiplini sağlayabilseydik zaten bayağı iyi noktalara gelebilirdik belki ülke olarak. İnsanımız biraz daha rahat. Ee, tabii ki bu şu demek değil. yani hayatı işi gücü bırakıp her şeyi işte e, kariyere odaklanmak işte derece yapmak işte çok yüksek ortalamayla bitirmek ki o konudaki düşüncemi de söyleyeyim yani dere, de, derece yapmak tek başına başarı göstergesi değildir onu söyleyeyim ee, geçen haftaki konumuza da bağlantılı olsun hayatta ve mesleki hayattaki başarı ve mesleki başarıyı sakın böyle e, transkriptleri indirgemesin kimse okulu sonuculukla bitiren birisinin Okulu birincilikle bitiren birisinden daha az başarılı olacağını hiç kimse söyleyemez. İnanın ki kestiremezsiniz. Ben bunu meslek hayatımda sınıf arkadaşlarımdan çok net, e, artı ve eksi anlamda çok net gördüm. Yani siz de göreceksiniz. Sakın ha böyle başarı not ortalamalarına indirgenecek kadar basit bir şey değil. Sadece bir adi karinedir o kadar. Başka bir etkisi olamaz yani. E, Gözünüzde büyütecek bir şey değil. Ha ortalama ne için yapın mesela? Yüksek lisans yaparsınız yurt dışı veya yurt dışında. O açıdan önem arz edebilir. Yani bu kadar yani o kadar... E, benim de hayatta öğrendiğim tecrübesel anlamdaki şeylerden bunu söyleyebilirim. Ee, ama başarı bambaşka bir şeydir. Mesleki başarı da bambaşka bir şeydir. Yani avukatlık, hakimlik veya işte akademisyenlik anlamında sakın not ortalamasını indirgenecek bir şey olmadığını bilsin arkadaşlarımız. Sakın. Bu bir şey değil değil mi hocam? Bazen değil, çünkü değil. kitapları okuyorsun. Şöyle bir e, yorum geldi. Kitap okuyorum ya yani kitabı işte tam her hocanın dediği gibi baştan sona okuyorum. Kitaplardan çalışıyorum, üstüne nottan çalışıyorum. Ama ne arkadaşım şey var, var. sağdım rotu okuyun benden yüksek alıyor. <gülüyor> Ee, i̇şte bu da hal bir sadece. Evet. Belki şansına yani onun notta okuduğu şeyde çok yoğunlaştığı bir yerden soru geldi. Bu diğer arkadaşın daha az başarılı olduğunu göstermez. Yani bazen evet. şanssızlık olur not konusunda. Doğru. Hatta siz ona ders anlatırsınız. O sizden daha yüksek not alır. Hiçbir şey bilmiyordur. Siz evet. anlatırsınız. O sizden daha yüksek not alır. Olur olur yani. Hani bunlar tek başına bir başarısızlık göstergesi değil. Başarı bambaşka bir kavram. Hayatta başarı da bambaşka bir kavram. Mesleki evet. başarı da bambaşka bir kavram. Avukatlık için de söyleyeyim. Hakimlik için de söyleyeyim. Hiç öyle hani. Ee, okulda hani böyle ortalama e, yani ortalama anlamda işte çok hani derece yapmamış insanların başarısız olduğunu filan sakın az zannetmeyin. Hı hı. Tam tersine e, ben mesela e, Bilkent Üniversitesi'nde de e, görmüş Mesela burslu girip de mesela sonradan bocalayan insanlar görmüştüm. Yani Tam tersi olup da çok yüksek başarı sergileyen insanlar görmüştüm. Biraz da hukuk eğitiminin ya da mesleğinin size uygun olmadığıyla ilgili. Biraz da bazı insanların algılama kapasitesi ilgili mesela arkadaşlar bu yani bazı insanlar daha yüksek bir algı seviyesine yüksek sahip olabiliyor. Yani bir kere okuyor birçok şey hakkında kalıyor. Ya da iki kere okuyor. Kimisi üç kere okuyor. Yani bunu dert etmemek lazım. Hmm. Hepimiz ortalama bir zeka sahibiz. Ee, kimsenin e, üstün zekalı falan değil. Kimse Kimseden onun için... Sakın böyle hani illa ben derece yapacağım, derece yapmalıyım yoksa hayatta başarısız olurum, mesleki başarımı sağlayamam diye bir saplantı içinde olmak hiç doğru değil. Öyle bir saplantı içinde lütfen olmasın kimse. bunu da belirteyim. Gözlemlerim de sabittir bu. Şimdi hukuk öğrencisi dedik ki disiplinli olmalı. Yani bakın inanın ki işte sınava bir ay kala, üç hafta kala ders çalışmaya başlamak büyük bir sıkıntı, büyük bir engel ve büyük bir stres kaynağı. Bunu yapmayın lütfen. Onun yerine her gün 2 saat çalışarak 2- üç saat çalışarak e, çok da değil yani ha, her gün düzenli olarak çalışarak bilgiyi zamanda oturtarak kafanızda çok daha başarılı olabilirsiniz. E, ben öyle yapıyordum ben mesela dönem başladığında ders çalışmaya başlıyordum Ben e, mesela bir de ben de yıllık eğitimden geldim dönemlik değil eski usulden. E, Eylül'den ta Haziran'a kadarki dersler sınavda sorunluluğuuz altındaydı e, çalışmak zorundasınız Başka türlü çünkü kaldıramazsınız. Başka türlü o kadar bilgiyi kafanıza oturtamazsınız. Çünkü bilginin oturması, yerleşmesi tekrarla olur. Hep söylerim. Tekrar olmadan bir şey öğrenemez. C demişken, e, hangi zamanlarda e, te iyi tekrar yapılır, verim tekrar nasıl yapılır? Buna da konuşma içerisinde değinirsek böyle bir soru da gelmiş çünkü. Tamam. Ee, öncelikle şunu bilelim. Yani bir şey öğrenmek istiyorsak tekrar yapacağız. Yani bu e, dil öğrenirken de böyle, bisiklete binerken de böyle, yüzerken de böyle, e, koşarken de böyle. Kendi dilimizi bile kullanarak geliştirebiliriz. Bakın kendi ana dilimizi bile kullanmasak geliştiremeyiz. Yazamayız, okuyamayız, konuşurken tekleriz. Ee, Bunların hepsi bir tekrar döngüsü içerisindedir. Bir, sizde mesela mesela kimlik nüklemanızı sorduğunda niye hemen ezbere söylüyorsunuz? Çünkü sürekli onu söylüyorsunuz. Sürekli söylediğiniz bir rakam çünkü onun için kafanızda yer ediyor ama 10 sene önce görüşmediğiniz bir arkadaşın numarasını hatırlamıyorsunuz. Yani bunun gibi tekrarla insan bir şeyi öğrenmek için başka şeyleri unutmak zorunda. Unutmakla yeni şeyleri öğreneceğiz. Onun için bu, bu da bir konu mesela başlıklar altında. bir 4. sınıftayım ben 1. sınıftaki analiz okunu unuttum. Analiz okunu unutmadım. Ee, Anayasa hukukunu unutmadı arkadaşımız. Önemli olan anayasa hukukun detaylarını ya da medeni hukukta detayları unutmak değil. Unutacaksınız, unutmazsanız Nasıl öğreneceksiniz yeni şeyleri? Önemli olan bakış açısını kazanmak. Yani anayasa hukuku bakış açısını kazandı mı öğrenci? Borçlu hukuku bakış açısını kazandı mı? Medeni hmm. Hukuk bakış açısını kazandı mı? İdare hukuku bakış açısını kazandı mı? Bunu kazandıysa detaylar öğrenilir tekrar. Hiç merak etmesin. Geldiğiniz kafada kalamıyor. O, onu, onu demek istiyorsunuz. Bakış Kalan açısını de, daha evet. o gibi perspektifi Evet. şey yapmak lazım. O yani alanın... Demişler ki sınavı vizeye giriyoruz. Sonra final oluyor. Bütün hepsini unutmuşuz. Ee, Böyle bir işte, eğer şey kitaptan de... çalışıyorlarsa unutmazlar. Merak etmesinler ama nottan çalışıyorlarsa saman ayı gibi unuturlar tabii ki. O günü kurtarmaktır. Nottan, sadece Hı -hı. nottan çalışan arkadaşlar intihar ediyorlar. Yani nottan yine çalışın. Nottan çalışmanıza ee, bir itirazım yok ama hukukçu kitaptan bilgi alır. Hukukçu kitapla yetişir. Çünkü biraz da hani yanlış anlaşılmasın, sizin kuşağın şöyle bir sıkıntısı var. Bugün bir meslektaşımla da konuştuk bunu. Şu sıkıntı var, siz uzun kitapları okumaya sabredemiyorsunuz. Yani böyle bir kuşak var şu anda. Yani kısa ders notlarından öğrenelim, geçelim modunda bir kuşak var. Bu doğru bir şey değil. Yani kitabın kültürünü almadan hukukçu olamazsınız. Kitabın her satırı çok değerli. Bir gün kitap yazsanız, yazarsanız inşallah ne kadar zor bir şey olduğunu görürsünüz. Onun için e, kitaptan okuyan, hukuk kültürünü kitaptan, ders kitabından alan, hukuk kitaplarını alan bir öğrencinin e, bakış açısını kazan, kaybetmesi mümkün değil. Mesela ben anayasa hukuku göreli 20 yıl oluyor yani. Buradan da sevgiyle, saygıyla anayım e, hocamı. Profesör Erdoğanlar Onar hocam, e, Allah sağlıklı ömürler versin. E, anayasa hukuku bakış açısını hiçbir zaman kaybetmedim. Detay, anayasa değişti 2 sene önce bir sürü şey sıfır, yani yarısı değişti anayasa ama anayasa değişti anayasa hukukunun temel ilkeleri değişmedi borçlar kanunu değişti 3-4-5 sene önce borçlar hukuku değişmedi borçlar kanunu değişti e, ona bakılırsa hep şunu örnek verir mesela mesela benim bir akrabamız e, savcı olarak atanmıştı yıllar önce e, işte sonra yargıtaya e, tetkik hakim olarak görevlendirildi kaçakçılık dairesinde görev yapıyor Orada tetkik hakimi. Belki hayatında yargıtaya gelene kadar belki kaçakçılık kanunu ile ilgili belki hiçbir soruşturma yürütmemiştir. Belki de bilmiyorum. Ama önemli olan o mu? Yani kaçakçılık kanunu diye bir kanun var. E, ceza kokunu biliyor. Anayasa okunu biliyor. Ne bileyim ceza soruşturması usullerini biliyor. E, kaçakçılık kanununu nüfuz edip okuyup iştahatları özümseyerek e, en fazla 6 ay 1 yıl içerisinde sisteme adapte olabilir. E, şimdi yüksek seçim kurulu başkanı e, kim olduğunu bilmiyorum şu anda. Yüksek seçim kurulu başkanı e, lisans eğitiminde seçim hukuku diye bir ders mi gördü sizce? Öyle bir ders yoktu yani. 1970'lerde lisans Hı -hı. eğitimini aldığını tahmin edersek hakim olarak seçim hukuku diye bir ders görmedi. Ama hukuk eğitimi gördü. Hukuk nosyonu aldı. Seçim kanunu açıp okuyarak içtihatlarla tabii ki boşlukları doldurabilir. Bunu unutmayalım. Yarın Hı -hı. burada görmeyeceğimiz başka dersler alanlar çıkacak karşımıza 20 yıl sonra. Unutmayın yani bambaşka kanunlar çıkacak 20 yıl sonra buyurun. Birkaç gün önce de avukat, bir başka avukat büyüğümüzle de konuşmuştuk. Kişisel verilerin korunması ile alakalı, şunu söylemişti. Yani aslında bu da çok yeni bir şey. Ama ticaret kanunu bilirsiniz, işte ya da işte diğer borçlu da Evet, boşturuk, birlikte bunu götürebilirsiniz demişti. Doğru, doğru. Özüm. Yani. Doğru. O konudaki iştahatları doktrin görüşlerini okuyarak boşluk doldurursunuz. Yani sonuçta kişiler, kişisel verilerin korunması hukukunu hukukçu olmayan birisi bizim gibi yorumlayabilir mi? Biz ana yolları biliyoruz. Hukuk nosyonumuz var. İşte bu hukuk nosyonu öyle bir nosyon ki birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bizi takip eder arkadaşlar. Sesleniyorum. Yani birinci sınıfta gördüğünüz bir ders birinci sınıfta kalmayacak. Meslek hayatınız boyunca arkanızdan sizi kovalayacak. Bir dersi zamanında gençsiniz. zihinlerimiz berrak, açık. E zamanında bunları iyi öğrenmeye bakın yani bilgi zamanında doğru hani demir tavında dövülür zamanında öğrenmeye bakın inanın ki sonrasında mutlaka insan eksiklerini kapatır ama lisans eğitimindeki bazı boşlukları sonradan doldurmakta zorluk çekebilirsiniz bakın e çok daha fazla emek vermek zorunda kalabilirsiniz yine Yaşar Karayalçın hocanın bir sözü vardı bir İngiliz atasözüymüş sanırım çok da güzel bir sözdür der ki zamanında atılmayan bir ilmek sonra dokuz ilmek olarak döner size Zamanda o tek ilmeği atacaksınız arkadaşlar. O tek ilmeği atmayı bileceksiniz. Sonra pahalıya patlar. Sonra meslek hayatınızda yani sıradan ve vasat bir hukukçu olarak hayatınızı sürdürmek düşüncesindeyseniz itirazım yok. Yani bu da bir tercihtir. Yani sıradan olayım. Ama sıra üstünden olmak istiyorsanız eğer daha nitelikli, daha iyi şartlarda hem ekonomik olarak hem mesleki anlamda daha iyi şartlarda yaşamak ve çalışmak istiyorsanız gerçekten bir fark yaratmak zorundasınız. Bunu söyleyeyim. Yani çünkü şunu unutmayın. Ben daha işte 2 yılında yılda mezun olduğumda daha hani hukuk fakülteleri vardı ama bu kadar sayı fazla değil tabii ki. Ee, daha değerliydi hukuk lisans mezunu. Şimdi öyle değil. Yani gerçekten çok var sizden. Yanlış anlaşılmasın bu cümle ama gerçekten çok var. Ve, ve hani bir şey fazlaysa bu enflasyonel açar ve değerini düşürür ister istemez. Bu yüzden sizlerin gerçekten işiniz daha zor. Ee, kendinizi kanıtlamak ve gerçekten çalışmak zorundasınız. Ve bunun da en büyük yolu bilgidir. Bilgiyle yapacaksınız bunu. Öğreneceksiniz. Hukukçu iyi bilirse mesleğini her yerde sayılır. Bunu söyleyeyim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hangi zamanda yaşarsak yaşayalım, nerede yaşarsak yaşayalım. Mesleki anlamda iyi olan insanlar her zaman öne çıkacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Evet şimdi isterseniz bu genel kısıma girdim yine tekrar ama yine de açıkçası paylaşma gereği duydum sizlerle. Şimdi başlık başlık şöyle gidelim isterseniz eğer sorunuz yoksa ayrıca. Yok. Sorumuz. Daha çok yani soru cevaptan ziyade siz dinleyerek gidelim ama arada sorabilirsiniz. Arada sorular gelebilir ya da daha önce gelmiş sorular olabilir. Ee, evet. bir Hı -hı. Özellikle e, bakarsak, yani sorabilirsek de tabii ki cevap evet. veririz. Bugün ee, konu da biraz geniş olduğu için daha geniş bir yayın yapmayı planlıyorum ben ama inşallah, inşallah. hepsi de bitişir. İnşallah hepsi. Ben elimden geldiğince her şeyi paylaşmaya hazırım açıkçası. Şimdi birinci önerim şu lisans eğitimi gören, hukuk eğitimi gören arkadaşlarımız için birinci önerim şu bir kere derse gelirken biraz hazırlıklı gelin. Birazcık hani hocalarım mutlaka kaynak kitap kaynaklar mutlaka önermişlerdir. Bir kere okuyun. Yani ben hep bu, bu çalışmayı örgün yani konferans olarak verdiğinde de söylerim. Biraz espriyle şöyle derim. Arkadaşlar bir kere şöyle bir önden okuyarak gelseniz günah girmezsiniz yani değil mi? Yani bu sizin en fazla bir gün önce iki saatinizi alır. Yani inanın ki bakın Şimdi bakın tekrar süreci başlıyor burada. O süreci de çizgiyi de anlatayım. Mesela tabii bunu düzenli çalışmayı oturtabilen bir insanın yapabileceği bir Düzenli çalışmayan bir insanın oturtabileceği bir sistem değil. Onu söyleyeyim. Ama sonra da kine çekiyorsunuz. Yani sınava 3 hafta kala, bir ay kala çalışarak koca koca kitapları deviremezsiniz. Anlayamazsınız ve öğrenemezsiniz. Şimdi derse gelmeden önce mesela ertesi gün kaç dersiniz var? 2 tane 3 tane dersiniz var. Bir insan bir haftalık ders iki saatte ne kadar bir hoca dersen, yani yüz sayfa anlatacak hali yok yani. Ne kadar anlatacak? Tahmin edersiniz. Hatta bana öğrencilerin bu huyumu bildiği için sorardı. Gelecek derste nereye kadar gelmeyi düşünüyorsunuz diye soran çok sevdiğim öğrencilerim oluyordu. disiplinli öğrencilerim. Yani bir bakacak yani. Bir okuyun şöyle bir. Yani kafanızda fikir olsun. İlla böyle detaylı derine girin demiyorum. Şöyle bir okuyun. Yüzeysel bile olsa bir okumanız. Bir kere İlk temeli burada atıyorsunuz. Dersten bir gün önce şöyle kabataslak bir, şöyle bir karıştırırsanız, bir kanun maddesine baksanız, işlenecek konuyu şöyle bir önden tozunu alsanız sadece. Sadece tozunu almayı tavsiye ediyorum. Bu kadar. Derine girmeye de gerek yok. Okuyun, anlamayın isterseniz. Ne olduğunu algılamayın. Hani bazı arkadaşlar derste dinlemek isteyebilir. Saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. Hani kendi sistemlerini bozmasınlar ama bunun çok faydalı olduğunu görüyorum. Neden? Bir kere konunun bir kaba taslak ana çerçevesini bir kafaya oturtuyorsunuz. Sonra derse gidiyorsunuz. Bunu yapan bir öğrenci bir kere dersi... zaten devamsızlık yapmaz. Derse gider çünkü emek verdi bir gün önce. Derse girmek için bir emek verdi. O dersin hocasını, o dersi dinlemek için mutlaka gider derse. Bu devamlılığı da artırır. Derste devam çok önemli bazen hocanızın bir davranışı bile size hayatınızda sadece hukuk bilgi anlamında değil yani bir davranışı bile gelecekte size yol gösterebilir arkadaşlar. Yani sizin hayatınızı etkileyebilir. Lütfen örgün eğitimin bu yönünü kaçırmayın lütfen. Açık üretim değil alanımız çünkü. Ee, sonra derste hoca anlatacak o sizin okuduğunuz şey. İkinci tekrar oldu gördünüz mü? Sonra hı hı. E, siz mesela işte 3 ay olsun dönem her ay en azından her ay genel tekrarla mesela bir aylık, iki aylık, üç aylık dönem sonunda her ay sonunda genel tekrarlarınız yaptığınızda bir de sınavları... Evet, yani bir de genel tekrar yapmak lazım. Mesela birinci ayda olduğu o bir aylık konuları bir genel tekrar yapmak lazım. İkinci ayda olduğu iki aylık konuları bir genel tekrar yapmak lazım. Zaten üçüncü Hı -hı. ay sınava doğru vizeye doğru gidiyorsunuz zaten vizeye çalışmanız lazım. Bakın vizeye doğru yol aldığınızda daha şimdiden dördüncü tekrarınızı ve zamana yayarak gerçekleştirdiniz. Farkında mısınız? Yani o zavallı beyninize fırsat tanıdınız. Sabah gece 12'den sabah 6'ya kadar ayık kalmak için kolalar, redbulllar ve kahveler içmek zorunda kalmadınız. Gayet güzel uykunuzu uyuyarak e, sınavlarınızı girdiniz. Bu da ayrı bir şey. Bakın onu da belirteyim. Uykusuz çalışmak ya da uykusuz sınava girmek intihardır. Yani uykusuz şekilde sınava giriyorsanız zaten o sınavına hayır gelmez. Okudunuzu bile anlayamazsınız arkadaşlar. Onun için bakın bu sistem yani biraz böyle e, azıcık böyle bir... Okuyarak gelmek şöyle bir genel çerçeveye çalışarak gelmek inanın ki büyük fayda sağlayacaktır size. Ee, de, bir önce okuma sonra hocanın anlatımı sonra ara tekrar ve var Sınavda önceki son tekrar. Ama sınavdan mesela bir gün önce bir boşluk var. Bir günlük o sınav için boşluk var mesela. Bir gün boşluk vermiş program. O bir gün sabahtan akşama kadar çok sık şekilde çalışacaksınız. O bir gün çok önemlidir sınavdan bir gün önce. Yani sınavdan bir gün önceki o baştan aşağı alacaksınız ve beşinci tekrara gideceksiniz belki. Emin olun zaten sınavdan bir gün önceki ya da birkaç saat önceki son tekrarlarınızla okuduğunuz her şeyi hatırlayacaksınız arkadaşlar. Her şey hatırlanacak çünkü dördüncü, beşinci kez tekrar yapıyorsunuz. Ve bunların arasına da üç aylık süre içinde aralıklar vermişsiniz. Aralıklı e, şeyler yapmışsınız, e, periyotlar vermişsiniz. E, bakın şu örneği vereyim, bunu da ver vermek isterim. Mesela bir duvar boyuyorsunuz. Duvar kirli. Duvarı kirini kapatmak için 3 kat boya vurmanız lazım. 3 kat boyayla ancak kapanacak kir var. Şimdi birinci katı vurdunuz fakat o boyanın e, duvardaki e, kuruluğu geçmeden ikinci katı vurdunuz. ikinci kat kurumadan üçüncü katı vurdunuz. İnanın ki o duvarın e, kiri kapanmayacaktır. Beklemeniz lazım. Bir bekleyin bir çeksin o. Ondan sonra ikinci katı vurun. Sonra üçüncü katı vurun diye. Hep benzetme yaparım. Bunu da belirteyim. Birinci önerim bu. İlk olarak bu çok önemli. İşin, ben not ama e, arkadaşlar dikkat kalemlerini hazırlasın da not etsinler bence. vallahi not etsinler <gülüyor> ama inşallah hani zaten önümüzdeki dönemde e, yayın olarak çıkarsa da yine okurlar bunların hepsini ama yine de e, not alsınlar. Ana notları en azından notlarını alsınlar. Bu birincisi. Hı -hı. İkincisi e, hukuk kaynaklarına e, kitaplardan erişmek. Yani akademisyenler tarafından yazılan, hocalarımız tarafından yazılan eserleri okumadan hukukçu olamazsınız. Bunu az önce söyledim. Hukuk bir kültürdür, birikimdir. Bir profesörün meslek hayatında, bakın nasıl bir aşamadan geçtiğini geçen haftaki konuşmanızda söyledik. Yani disans evet. eğitimi üzerine yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesör hayatını koymuş. 25-30 yıl demek bu. Şimdi o insanın meslek hayatında ders vermiş, belki bilirkişi yapmış, davalara girmiş. E, meslek hayatında edindiği tecrübeler ne kadar değerli. Ve bu insan kitabını okumuyorsunuz. Ne kadar yazık değil mi? Yani onun e, kitabında, hocalarımızın kitabında hazineler yatıyor aslında. E, Mahkeme uygulamalarını tartışıyor yani yaşayan hukuk tartışıyor bundan mahrum kalmayın kendinizi mahrum etmeyin gerçekten eksik yetişmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi bir hukukçunun en önemli alışkanlıklarından bir tanesi şu olmalı en azından şimdi olmasa da mezun olduktan sonra kesinlikle olmak zorunda resmi gazeteyi takip alışkanlığı. Bir hukukçu için peynir ekmek gibidir. Resmi gazeteyi takip etmeden hukukçu olamazsınız. Sabahleyin ilk işiniz Instagram'da kim ne resim atmış, e, Twitter'da ne yorumlar yapmış değil. Önce resmi gazeteyle hayata başlamakta. Bizim mesleğimiz böyle yapacak bir şey yok yani. Resmi gazetede bizi ilgilendiren kısımları inceleyerek e, yasa değişiklerini, tebliğleri vesaire takip etmek zorundayız. Hani lisans eğit öğrencisiniz zorunlu mu değil. Yaparsanız iyi olur. Yani o alışkanlı ben kazanın. Benim mesela bilgisayarım ana sayfası resmi ile açılıyordu mesela. Yani hani istemesen de hemen resmi gazeteyle başlıyorsun. İnternet açtığından resmi gazete karşımda. İstemesen de gireceksin o resmi gazeteye. Ee, ve hani e, kitap ya da işte makale çalışmalarında da onları o değişiklikleri hemen işlemeye çalışıyorum. Şimdi... Ee, özellikle kitaplardan dip notlara da bakın lütfen dip notlar çok önemli bilgileri içerebilir gereksiz bilgileri içermiyor dipnotlar dipnot okuma alışkanlığı kazanın. buradan mesela atıf yapılan makaleler olabiliyor çalışmalar oluyor ee, mesela e Özellikle e, Anayasa Mahkemesi kararlı olur, yargıta kararlı olabilir. Şu anda çok şanslı bir dönemdesiniz. Teknoloji şansındasınız. Yani ben eskiden demek istemiyorum. Yani ben ben 2000'li yılların iken hani çok uzak kuşaklar değiliz. Böyle bir imkanımız yoktu. Şu anda o re, resmi gazete ya da işte bir yargıta kararını büyük olasılıkla internetten erişebilme imkanımız var. Hatta makaleleri Dergi Park diye bir e, site var. E, e, UAK'ın. Dergi Park'tan şu anda pek çok yayınlanan makale serbestçe Erişebilirsiniz. Dergi park. Ee, dergi parktan orada yayınlanan makalelerin hemen hemen yani Türkiye'deki işte baro dergi şey pardon fakülte dergileri başta olmak üzere pek çok dergiye burada ulaşabilirsiniz. Barolar biri dergisine ulaşabilirsiniz. İnternette mesela açın. Arkadaşlar bakın internete hayrada kullanın. Yani Barolar biri dergisi, Ankara Baros dergisi, Ankara Kuföktes dergisi, İstanbul Baros dergisi. Galatasaray Üniversitesi Hukuk dergisi gibi dergilerde açın, merakınıza göre bakın. Mesela üçüncü sınıf öğrencisiniz, usul hukukuyla ilgili, medeni ile ilgili makale. Okuyun, okuyun. Yani şimdiden bu alışkanlıkları kazanın. Ee, kitap okuyun, ders kitabıyla da sadece bağlı kalmayın. Mümkün olduğunca ekonomik imkanlar elverdikçe ve zaman elverdikçe verdikçe tez okuyun. Monografik çalışmaları okuyun. Ben okurdum lisans eğitimimde. Ee, e, yayınlanan monografik çalışmalar spesifik olarak o konuda detaylı çalışmalardır. Tezler özellikle. Mesela yök Tez merkezinden e, yayınlanmış tezleri oluşabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bedava yani. E, yayınlanmış konu. Bir konu arıyorsunuz. Anonim şirketle ilgili bir şey. Ne bileyim idari hukukuyla ilgili bir şey. yök Tez merkezine girin. YÖK-TES GO.TR'ye girin orada. Ee, bir bilimsel çalışma o jüriden geçmiş yani rüştünü ispatlamış bir bilimsel çalışma var orada ee, ve hazine yani bunları erişin şimdiden hatta avukatlık yaparken bile o yok tez merkezinden konuyla ilgili bir tez var mı doktora yüksek lisans tezi yayınlat mesela tezi oraya zaten koyuyorsunuz yayınlanıyor monografik olarak da yayınlanıyor kitap olarak bir kısmı yayınlanmıyor mesela yazar yayınlatmıyor yayınlanıyorsa kitap olarak alırsınız. Kitap olarak alamıyorsanız tez olarak halini okuyabilirsiniz. Atıf yapabilirsiniz. Zenginleştirin kendinizi. Yani hukukta zenginleştirmek ve geliştirmek çok önemli. Yoksa öyle kör kütük, meslek hayatında öyle e, vasat bir şekilde kalırsınız. E, bunu özellikle söylüyorum. Özellikle önemsiyorum. Bakın elektronik veri tabanlarına ulaşsın. Genç arkadaşlar bizden daha iyi biliyorlar. Ben bilgisayarın e, cep telefonunun içinde doğmadım. Yani ben hatta o kadar ki ben Mezun olduğum yıl 4. sınıftayken ilk defa internetten notlarımızı öğrendik. 4. sınıfta gider ayak yani. Hani o kadar geç tanıştık yani. Biz bildiğiniz manuel usul cama asılan not öğrencisiyiz yani. O kuşağın çocuklarıyız. Çok da uzak bir şey o sanki 70 yaşında değilim ama. Ama öyle yani biz internetin içinde doğmadık arkadaşlar. Siz doğdunuz. Siz internet çocuğusunuz. Yani emin olun bizden çok çok daha iyi biliyorsunuz bazı şeyleri. Ee, dolayısıyla elektronik kaynaklara ulaşın. Mesela fakültedeyken deyken fakültenizin veri tabanlarının kütüphanelerin wifisi vasıtasıyla veri tabanlarına erişebilirsiniz. yabancı dil bilenler İngilizce iyi olan Hayne Online'da mesela Hayne Online önemli bir veri tabanıdır. Almanca bilenler Swisslex ve Back Online gibi çok harika veritabanları var. Özellikle akademik çalışma yapan kişiler bakımından çok önemlidir. Türkçe veritabanları var. İşte Lexpera gibi, Korpus gibi, Kazancı gibi, Lebip Yalkın gibi, Mevbank gibi, Legalbank gibi mesela Sinerji gibi. Bu veritabanlarına hem bir kısmı mesela legal bank eğer üyese kütüphane bunu şahsen üye olamazsınız da çok pahalıdır muhtemelen ama e, kütüphane üyeyse bakın o kadar kitaplar yani artık eskisi dünya başka bir noktaya gidiyor. Yani kitap internette ya da bilgisayarınızda kitap açılıyor artık yani. Hani somut basılı kitap da yok yani bazen. Bunlardan faydalanın. Böyle bir bağlantısı vardı sanki hocam. Bahsetmiştiniz ama ben şu an tam ismin falan. Evet. Yani, Selçuk Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin Üniversitesi mesela e, işte e, Türk e, şeyde e, Lexpera var. Lexpera'ya abone. Lexpera'da pek çok tez var. Kitap olarak var. Yayınlanmış yani elektronik ortamda. Sonra Hine Online var. Mesela Eurix var. Dergi veri tabanı. Bunu nasıl... Efendim? Buna nasıl girebiliyoruz? Bunlar, Buna e, nasıl girebiliyoruz? Şu anda e, mesela fakültedeyken cep telefonunuzdan e, fakültenin wifi'sinden bağlanabilirsiniz mesela. Ya da e, kütüphanelere dışarıdan erişim imkanları var. Sizin edutr uzantılı mail adreslerinizde Orada sistemde hı hı. nasıl yapıldığı proxy ayarlarıyla oynayarak mesela e, evinizden de bilgisayarınızdan proxy ayarları da dışarıdan erişim imkanınız da söz konusu olabilir. Aslında e, bunlar... hala değil mi? Yani Evden. Evet hatta bir ara Selçuk Üniversitesi'nde sanırım şey bu veritabanlarını e, yürüksi ya da diğerlerini sanırım bir açtı diye biliyorum. Yani birçok üniversite açtı biliyorsunuz bu korona sürecinde hı. Oxford, Harvard e, pek çok üniversite e, birçok bilgi kaynağını e, serbest erişime açtı. Bizde de yapıldı bu. Bunu bir denesinler. ya yani uzaktan erişimle ilgili şey var, şey var sitesinde, internet sitesinde. Oradan nasıl bir proxy ayarlarını oynayarak evden de internet evinizde o en azından kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarına ulaşabilirsiniz. Şimdiden bunu alışkanlık edinin diye düşünüyorum. Tamam, güzel. İkinci hocam. nokta bu. İkinci önerim bu sizlere, sevgili gençler. Üçüncü esas odak noktamıza geldi kanun meselesi. Kanunla beraber çalışma meselesi. Çünkü en iyi özet kanundur demiştim az önce. Ben demedim Romalılar demişler. En iyi özet kanundur. Gerçekten ondan iyi bir özet bulamazsınız. Yani en çalışkan arkadaşın özeti bile kanunun yanına yaklaşamaz. Şimdi benim şöyle bir cümlem var. Eğer slayt olsaydı böyle büyük büyük vurgulayarak paylaşacaktım. Bir hukuk öğrencisinin ilgili derse kanunsuz çalışması tam anlamıyla bir intihardır. Kanunla çalışmayan arkadaşlar intihar ediyorsunuz. İntihar içinde Mesleki intihar içinde olduğunuzu bilin. Çünkü birazdan da vaktimiz kalırsa söyleyeceğim. Hukukçu her şeyi bilen kişi değildir. Hukukçu her şeyi bilemez. Kimse her şeyi bilemez. Yani, hatta bir yargıta üyesinin e, kitabında şöyle bir ifade vardı. E, diyor ki e, tam hukuku öğrenmeye başlamıştım ki yaş haddinden emekliye sevk ettiler. Hmm. Yani aslında bir Evet. Bitmez bitmeyecek hiçbir zaman bitmeyecek öğrenmek bitmeyecek zannediyor musunuz ben ticaret hukukunda öğretim üyesiyim ben ticaret hukukunda her şeyi biliyorum yani yüzde birini biliyorsam iyidir yani böyle bir şey yok yani sizde de olmayacak hiçbir hukukçu her şeyi bilmez bilemez öyle bir insan yok ama hukukçu neyi nerede araştırıp bulacağını çok iyi bilen kişidir eğer bunu iyi biliyorsanız iyi bir hukukçusunuzdur. Detaylar öğrenilir, açar okursunuz. Yani 10 bin tane kanun var. Adını duymadığımız kanunlar vardır belki Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan şu anda. Adını sanla duymadığımız. Mesela bir örneklerim hep espri yaparım. 1218 sayılı bu kanun var. Tababette Şuabat sanatlarının tarz icrası hakkında kanun. Tababette Şuabat sanatlarının tarz icrası hakkında kanun. Hay halen meri bir kanundur bu. Tabavete şu anda sanatları dedi. Adını bile anlamadınız Ciddi. değil mi? 1925 tarihli bir kanun. E, doktorluk mesleği ve sanatıyla ilgili bir kanun. Doktorların mesleki, mesleğini yürütmesiyle ilgili kanun, temel kanun budur. Biraz sağlık mevzuatımız eski bizim. E, mesela Hı -hı. ticarette taşişin önlenmesine dair bir kanun var 1926 tarihli. Ticarette taşişin önlenmesine dair. İşte taşiş değiştirmek demek. Yani mesela işte hani e, bal deresi vardı ya. Hani adam işte bal satıyorum falan dedi. 10 tane, 10 kavanoz falan. Bal olmadı ortaya çıktı yani şekerli falan. Taşiş bu mesela. Ticarette o malı değiştirmek, hile yapmak anlamında gibi. Yani bilemezsiniz yani eminin meslek hayatınızda ilk defa önünüze gelen kanunlar olacak. Olur. Her şeyi bilmek mümkün değil ama kanunda sistemi iyi oturtmak çok önemli. Hukukçu kanunu hakim olan kişidir. Hukukçu kanunu hakimse hele hele avukatlar için söylüyorum. Yani usul hukuku onların en büyük silahıdır. Usulü bilmeyen zaten. Avukatlık da yapamaz, hakimlik de yapamaz. E, usul hukuku çok önemli. Zaten usul esasla mukaddemdir diyor meclisede. E, hayatta da böyledir. Usul her şeyden önemli, Esastan da önemli. E, şimdi mesela şöyle somutlaştıralım. Onun için birkaç kanun örneği verdim az önce. Mesela e, şimdi anayasa hukuku dersini çalışıyor birinci sınıf öğrencisi. Anayasa evet. Türk Anayasa Hukuku Anayasa hukuku genel teorisi değil. Türk Anayasa Hukuku'na çalışırken işte ne diyeyim sınırlandırılmasını anlatıyor mesela Ergün Özbud'un kitabında hocamızın. <gülüyor> ee, işte ne bileyim işte ne bileyim ne var. İşte bir yerleşme serbestiyetini anlatıyor. Ee, işte yeni cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin rejimini anlatıyor. Bunu anlatırken işte Kitabın hemen sonunda anayasa madde 100 der mesela. Anayasa madde 85 der. Aç çok orayı. Zahmet et bir oku. Anayasa 85'e ne diyor atıf yaptığı yerde. Çünkü o maddenin için anlatıyor zaten. Anayasa 13'ü bir aç oku. E, temel kürriyetlerin sınırlandırılması sorunu Bakın ben kendime örnek vereyim. Şimdi ben hani ticaret hukukçusum. ister istemez ticaret hukuku alanına uzmanlaştık. Yani bazı şeyleri tabii ki flulaştı. Bazı bilgileri e, unutuyorsunuz. ister istemez unutuyorsunuz. Yani ceza hukukunun detaylarını unuttum. Hatta ben eski ceza kanunu gördüm. Dili de çok ağırdı Şimdi ama ben ceza hukuk kanunda ya da mesela HMK'da usulle ilgili bir sorun çıktığı zaman ne, o kanun neresinde ne olduğunu çok iyi biliyorum. Anayasada aradığım şeyi hangi maddelerde bulacağımı çok iyi biliyorum. Yani rastgele dolaşmıyorum anayasada. Yargıyla ilgili bir konuyu arıyorsam her 130'lu maddelere bakalım gerektiğini biliyorum. Temel hak hürriyetler konusunu tartışıyorsam, bakıyorsam o konu onlu maddelere bakmam gerektiğini biliyorum. Mesela seçme seçilme hakkı ile ilgili bir konu varsa 60'lı 65'li ve devam maddelerinde bu konu düzenlendiğini biliyorum. Yargı organının e, yürüt, pardon, idare organının 120 ve devamında işte yargı organının 138'e devamında düzenlendiğini, sosyal ekonomik hakların 160'larda düzenlendiğini biliyorum gibi. E, ya da işte eee Borçlar genel kısmında, özel kısmında hangi maddede hangi konuyu aramam gerektiğini biliyorum. Zaten mesele bu. Yoksa ben borçlu hukukunu çok severim ama çok şey unuttum ister istemez ama kendi alanına bağlantı kurduğum zaman isteriz açıyorum ben de hala okuyorum Fikret okuyorum uzman okuyorum yani zannediyor musunuz yani borçlu hukuk 2. sınıftaki ben Ahmet Kılıçoğlu'ndan ders aldım. Buradan da saygılarımı iletiyorum kendisine. Muhteşem ders anlatan bir insandır. Borçlar hukukun çok çok iyi oturttu. Çok da iyi bir tedrisattan geçtiğimi düşünüyorum borçlar hukukunda. Ama hala unuttuğum şeyler var. Borçlar kanunda değişti bir taraftan. Anlatabiliyor muyum? Mantık bu şekilde olmalı. Unutacağız ama tekrar etmek için de kanun neresi, neyin olduğunu bilmek durumundayız özellikle. Şimdi e, az önce örnek verdiğim maddelerle ilgili hemen birkaç paylaşım içindesine girelim. Birkaç örnek vereyim kanunla nasıl çalışacağımıza. Ben şöyle yapardım e, lisans eğitimimde. Şimdi nasıl uygulayacağız? Kanunla çalışacağım? nasıl çalışacağız? Şimdi mesela birinci sürü öğrencisini. Kanunu e, ana sayfaya yüklememiz gerekiyor mu hocam? Yani eğer mümkünse yükleyebilirsiniz. Yani benim üzerimi kapatabilirsiniz bir süre. Hocam şöyle yapalım. Şimdi zaten şu an 52 dakika oldu sanıyorum yayın başlayalı. Hı hı. Bir saat geçince Instagram otomatik olarak yayını sonlandırıyor kendisi. Evet. Şimdi yayına geçeceğiz zaten. Geçmek zorundayız. Yayını şimdi sonlandıralım. İkinci yayına geçelim. Şu an arkadaşlar yazamıyorlarmış çünkü. Görüntü değil, ses değil. Devam edebiliriz. Öyle ekrana yansıtamadık ama başta tutulan yorum şeklinde en azından burada görebilecekler inşallah. <gülüyor> tamam. Şimdi hemen somut örneklerle gidelim. İsterseniz mesela birinci sınıf öğrenciler için, daha onlar daha yeniler çünkü. Önce Medeni Kanunu'nun 10. maddesi var mesela. Şimdi sizler için özellikle 2-3-4. sınıftaki öğrenciler için daha basit gelecek ama diyor ki mesela 10. maddesinde Medeni Kanunun ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergen kişinin fiil ehliyeti vardır. Ayırt etme hı hı. gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergen kişinin fiil ehliyeti vardır. Şimdi bu maddeyi okuduğunuzda e, fiil ile ilgili koşulları bakın direkt görüyorsunuz. Ayırt etme gücüne sahip olma, kısıtlı olma ve ergin olma. Şimdi bir hukuk kitabı ne yapıyor? Şunu yapıyor hukuk kitabı. Hocalarımız şunu yazıyor bu Medine Uygulam'daki hocalarımız. Mesela nedir? Hak ehliyeti, fiil ehliyeti nedir? Anlatıyor genel çerçeve. Sonra ayırt etme, e, fiil ehliyetinin koşulları nedir diye başlıyor. Koşulları diye başlıyor. Bir, ayırt etme gücüne sahip olma. Ayırt etme gücü ne demek? Bunu anlatıyor. İki, kısıtlı evet. olmamak ne demek? Bunu anlatıyor. Üç, ergin olmak ne demek? Bunu anlatıyor. Şimdi mesela dışarıdan birine sorsanız ergin olmak için ne olacak? 18 yaşında olduğuna ergindir. Öyle değil mesela. Erginliğin farklı yolları var. Ee, Evlenmek kişiyi ergin kılar bir. İşte kaza yürüyüştü, mahkeme kararı reşit olmak gibi bir şey var. Bunların hepsini hukuk kitapta bulacaksınız. Şimdi ben bunu örnek vermek için özellikle şimdi e, bir önemli bir şeyim de var. Bir önerim de var. Yine bir sonraki başlıkta yazalım ee, Önerimiz şu. Önerimiz şu özellikle e, mesela böyle büyük geniş kapsamlı oku kitaplarında kaybolmamak için kitabın içindekiler kısmını fotokopi çekip çektirip önünüze koyun çalışırken başlık başlık takip edin size tavsiyem hmm. bu herhalde e, biraz e, şey şuradan ben de görüyorum İsterseniz e, hani ancak yorum olarak sanırım kanun maddesini koyabiliyoruz. O da biraz dikkat evet. dağıtıyor sanırım. İsterseniz bunu kapatalım. Kapatayım. İsterseniz kapatalım daha tamam. iyi olur evet. Hani ben sözlü olarak ifade edeyim. Arkadaşlarımız ellendeki tamam. kanunlardan takip etmeye çalışsınlar. Ya evet, da internetten, bilgisayarlarından. Çok önemli, çok basit ama çok önemli bir evet. önerim var. Ee, kalın büyük kitaplarda kaybolmamak için içindekiler kısmının fotokopisini çekerek... Benim her kitabımın içindekiler fotokopisi vardı ayrı dosya olarak... Çalışırken başlık başlık alt başlıkla alakalı gidiyordum. Çünkü hmm. öbür türlü kitabın içinde kayboluyorsunuz. Ve ben o yolla kitabın sistematiğine hakim olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendim, gördüm. Ee, yani bir üst başlık görmeniz, yani kon konuya hakim olmak bakımından çok önemli. Ee, en son söylediğimi hmm. duyuldum, biraz dondu sanırım görüntü. Evet, evet. son cümleyi bir daha tekrarlarsanız arada bir gidiyor şu an Neden? Ha, Bilmiyorum. E, büyük kitaplar için küçük de olabilir yani kapsamı e, içindekiler kısmını fotokopi çekip e, önümüzde takip edersek eğer kitabın içinde kaybolmayız ve ben bu yolla itiraf edeyim birkaç sınavda mesela sırf o sistematiği hatırlayarak soru çözdüğümü hatırlıyorum yani hangi başlığında ne vardı üst başlık alt başlık ilişkisini Doğru kafamıza oturttuğumuz zaman, çünkü birkaç kez o kitabı okuduğumuz zaman, içindekiler kısmı bize çok büyük yol gösteriyor. Rotamız, Hı -hı. rehberimiz içindekiler kitabın üst başlık-alt başlık arasındaki ilişkiler bazen çok dallı budaklı alt başlıklar oluyor kitaplarda çünkü kitaplarında. Hı -hı. Onların içinde kaybolmamak için e, bizim e, içindekiler kısmını takip ederek bir sistematik hakimiyet. Better. Hem kanunu hem kitabı. Ee, dediğim gibi sırf bu yolla soru çözdüğüm. Hani bir, bir şey sormuş hoca mesela. Ben o başlığın hangi alt başlık altında yer aldığını hatırlayarak görsel hafızayla o soruyu, soruları çözdüğümü hatırlıyorum. Şimdi hı hı. E, bakın. E, şim, şimdi... E, saygılarımı sunacağım buradan ee, duyarsa Profesör Doktor Serap Helvacı'nın Marmara Üniversitesi Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Serap Helvacı'nın Medeni Hukuk e, pardon gerçek kişiler ile ilgili yazdığı bir çalışması var. E, şimdi onun içindekiler kısmı önümde. Şöyle diyor bakın. Şimdi içindekiler kısmını size az önce anlattım, okuduğum maddenin nasıl sistematize edildiğini bir kitapta görmeniz açısından. Diyor ki, hı hı. eylem ehliyetinin, fiil ehliyetinin koşulları. Bir, olumlu koşullar. iki olumsuz koşul. Olumlu koşullar bir, temiz kudreti, ayırtım gücü. iki erginlik. Iki erginlik i̇kincisi de olumsuz koşul. Kısıtlı olmama yani. İşte sonra diyor ki, Sezginlik yani ayırtım gücüne sahip olma durumunu işte kanunda da var. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve diğer nedenlerle e, düz doğru şekilde düzgün davranma yeteneğine sahip olmayan her e, kişi temiz gözetine sahip değildir diye madde var Medeni Kanun 11. maddesinde sanırım. Bunu açmış mesela yaş küçüklüğü ne demek, akıl zayıflığı, akıl hastalığı ne demek, sarhoşluk ne demek, öteki neden ne demek. Sezginlik nasıl saplanır? Erginlik mesela, ruş reşit olma. Mesela hoca şöyle sistematiz etmiş. Demiş ki 1. A bende yaş erginliği. Normal erginlik yani 18 yaş. B erken erginlik demiş. Erken rüşt. 2 adı başlığı ayırmış bunu. Evlenmeyle kazanır erginlik. Bir de yargısa erginlikle bunun koşullarını anlattı. Işte. kanun 15 maddesindeki. Siz, siz fiil ehliyetinin koşullarını bakın işte nedir? 3 i̇şte tane şey saymış. Ayırtım gücü kanun. Erginlik ve kısıtlı olmama. Bunları devam eden maddelerde içine açıyor. Mesela erginliğin ne olduğunu, ayırtım gücünün ne olduğunu 11. madde anlatıyor, 12. madde anlatıyor. Siz maddeyi okuduğunuzda zaten e, maddenin içinden çekirdeğini zaten alıyorsunuz. Ve hoca da aynı şeyi yapıyor. Hocamız da ne yapmış? Eylem demiş iki ayırmış, olumlu koşullar, olumsuz koşulun içinde doldurmuş. Ve kitabında bu şekilde yazıyor. Siz o kanun maddesini okuduğunuzda zaten e, kafanızda zaten e, kanunu okuduğunuzda kitabı okurken zaten bir kafanızda bilgiyle zaten geçeceksiniz o metnin içerisinde. Bu çok önemli. Kanunu okumak. Zaten ileride de yapacağımız şey bu. Meslek hayatımızda kanunu okuyup yorumlayabilmek, anlayabilmek, doğru anlayabilmek. Bunu şimdiden alışkanlık olarak kazanmamız gerekecek. Özellikle bunu belirtiyorum. Şimdi mesela anayasanın 13. maddesiyle örnek olarak verelim. E, temel hak hürriyetlerin sınırlandırılması diyor. Diyor ki temel hak hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanla sınırlandırılabilir. Bakın bir temel hak hürriyetin, ile güvence altından bir temel hak hürriyetin nasıl sınırlandırılacağı değer kriterleri anayasa koymuş. Bir, özüne dokunulmaksızın diyor. İki, yalnızca ilgili maddelerde belirtilen sebeplere bağlı olarak üç kanla sınırlandırılabilir. Üç tane ana koşulu koymuş. Kanla sınırlandırma özel sebepler olacak anayasanın ilgili maddelerinde ve özüne dokunmayacaksın. Şimdi anayasa kitabı açtığınızda Temel hak sınırlandırılması konusunu tartışırken bir öze dokunmamak ne demek? Bunu anlatacak. Ka Anayasa bunu söylüyor. içine açacak. Anayasa mahkemesi kararlarını tartışacak. İptal kararlarını tartışacak orada. Öze dokunmuştur mesela. bir Mesela askeri e, yasak bölgeler kanunu diye bir kanun var. E, eski bir kanun. Mesela bazı bölgelerde askeri yasak diyor, giremezsin diyor. Seyahat üretini sınırlıyor. Dikkatinizi çekerse. Seyahat üretini kısıtlıyor değil mi? Ama hmm. askeri güvenlik nedeniyle sınırlıyor? Kanunla sınırlıyor bunu. Askeri yasak bölgeler kanun diye bir kanun var. Oraya giremezsin kafana göre. E şimdi e burada ne yapıyor? Sa senin seyahat hürriyetin özüne dokunuyor mu? Hayır. Sadece belli bir askeri bölgeye girmeni yasaklıyor ya da sınırlandırıyor daha doğrusu. Ya da mesela devlet memuru diyor. Işte mesela kolektif şirket orta olamaz diyor. Ama limite şirket orta olabilir diyor kanunla. Yani sen hiçbir şirketi giremezsin demiyor. Hakkın özüne dokunamaz çünkü. Sınırlandırma getirebilir. Hakkı kullanamaz hale getiremez gibi. Bunun içine açacak işte Anayasa kocamız kitabında. Yalnızca ilgili maddelerde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve kanunasını. Kanun ne demek burada mesela kanunla sınırlandırma? Sonra diyor ki devamında aynı maddede. Bu sınırlamalar diyor. Yani şu saydığım üç koşulu taşıyor olsa bile bir sınırlama Anayasa'nın sözüne ve ruhuna Demokratik ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz diyor. Yani bu sınırlamaların da bir sınırı var. Yani sınırlama yapsan, özüne dokunmasan, kanunla yapsan bile bu sınırlama ana insanın sözüne ruhuna... Demokratik ve laik cumhuriyetin gereklerine... ...ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz diyor. İşte bakın temel kuriyetlerin... ...sınırlandırılması sorununu gördüğünüz zaman... ...bir maddeyi incelediğiniz zaman arkadaşlar... ...bunu göreceksiniz yani... ...bunun detaylarını anlatacak anayasalık kitabı. Siz anayasada bu maddeyi okuduğunuzda zaten... kafa kafası, ...kafanızda zaten işin çerçevesi... ...ana metni zaten oluşmuş olacak. Bunun içini dolduracaksınız... ...kitabınızla, hocanızla, derslerde. Tabii ki bu kadar basit değil yani konuya... Yani ...sayfalarca tartışacak konu bu. Bir 13. madde dediğimiz şey. Ama... Siz bunu yaptığınız zaman, kanunla çalıştığınız zaman ki bir kanundur, kanunla çalıştığınız zaman işte işin özüne vakıf olma becerisine kavuşmuş oluyorsunuz daha şimdiden. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi bir çok zamanımızı almadan Fes kanunun 250. maddesine gelmek istiyorum. Yani tek tek şimdi maddeleri zamanı çok harcamak istemiyorum bir taraftan ama Fes kanunun 257 maddesini size paylaşacağım şimdi. İhtiyati haciz konu. İhtiyati haciz. Şimdi mesela 1. sınıf öğrencileri, 2. sınıf öğrencileri ihtiyaç haciz ne olduğunu bilmiyorlar şu anda. Bilmeleri gerekmiyor şu anda vereceğim örnek için. Yani bu konuyu hiç görmemiş olan arkadaşlarımız da olabilir. Şimdi ihtiyaç ne? önce kısaca bilgi verin bilmeyenler için. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için. İhtiyaç haciz bir kişinin borçlunun özellikle vadesi gelmiş ya da gelmemiş ve borcu olan kişinin e, ileride mahkeme kararıyla mesela haklı çıkması durumunda o kararın kağıt üzerinde kalmaması için mallarına geçici olarak ihtiyaten haciz konulmasıdır. Yani bir tedbirdir sadece. Ya mesela mal kaçırıyordur borçlu. Mal kaçırması sonrasında e, siz davayı kazansanız bile mallar gitmiştir artık elden. Evet, i̇htiyat haciz kararı verirseniz eğer mallarına haciz koyarsanız sonra haklı çıkarsanız dava sonunda zaten hacizli mallar o haciz bekleyecek satışa çıkaramayacaksınız. Haklılığınız kesinleştikten sonra da satış aşamasına geçeceksiniz. İhtiyat haciz bu. Şimdi 257. maddeyi okuyorum. Bakalım 257. maddeden henüz konuyu hiç bilmeyen bir öğrenci bile e, acaba ihtiyat hacizin koşullarını rahatça çıkarabilecek mi? Buna bakalım. Diyor ki 257. madde. Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı borçlunun elinde yedinde, elinde yani veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyati haczedebilir. Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı borçlunun elinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklar ve diğer mallar haklarını ihtiyati haczedirebilir. Birinci fıkra ve fıkra. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıda kallerde ihtiyaç istenebilir. Vadis gelmemiş borçlardan dolayı. Bir, borçlunun belli bir ikamet gelir. Yoksa iki, borçlu taatilerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır. Yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklığın haklarını ihlal eden hileli işlemlere girişirse diyor. Şimdi bir kere bu maddeyi okuyan bir öğrenci hiç konuyu bilmese bile şu ana çatıyı kafasına oturtur. Bir, bir kere... İkinci fıkra ne diyor? Vadesi gelmemiş borçtan dolayı şu şartlarda ihtiyaç edilebilir diyor. Demek ki bir önceki fıkra vadesi gelmiş borçlar için ihtiyaç şartlarını düzenliyor. Çünkü bir önceki fıkrada vadesi gelmiş borç demiyor ama ikinci fıkradan bunu çıkarıyoruz zaten. Demek ki vadesi gelmiş borçlarla vadesi gelmemiş borçlar için bu konunun koşulları tabii ki farklı. Vadesi gelmiş borçlarda koşullar daha kolay. Vadesi gelmemiş borçlarda biraz daha zor. Vadesi gelmiş borçlar için diyor ki bir ne diyor bir rehinle temin edilmemiş demek ki ihtiyaç cezesi istemek için vadesi gelmiş bir borç bile olsa borcun rehinle teminat altına alınmamış olması gerekir çünkü rehinle teminat altına alınmış borç varsa zaten rehinin paraya çevirmesi yoluna başvurabilirsiniz icra takibiyle yani bunun için bir daha ihtiyaç da gerek yok zaten rehin teminatı var rehin güçlü bir teminat çünkü bir rehinle teminat altına alınmamış olması iki Vadesi gelmiş olması, gerçi özür dilerim burada vadesi gelmiş diye açıkça söylüyordu çok özür dilerim. Vadesi gelmiş olması borcun 3 para borcu olması gerekir. Bakın vadesi gelmiş ve para borcunu alacaklısı diyor. Yani ihtiyat erciz para borçları için söz konusu olabilir. 4. Peki ihtiyat ercizinin konusu ne olabilir? Borçlunun kendi elinde veya üçüncü kişide olan taşınır ve taşınmaz malları ve diğer hakla alacakları olabilirmiş. Mesela bankadaki mevduat olabilir. Bankadaki mevduat bankanın elinde bulunan bir e, haktır. Onu da aciz mesela duruma göre. E, taşınır taşınmaz olabilir. Bu da ihtiyaç açısının konusunu oluşturuyor. Ne ihtiyaten hazret edilebilir? Borçunun kendi elindeki veya üçüncü kişide olan taşınır, taşınmaz malları, alacakları ve diğer hakları ihtiyaten hazret edilebilir. E, vadesi gelmemişse borcun e, belli bir ikametgahı olmaması lazım. Ya da işte borçtan kurtulmak için işte e, mal kaçırmak, gizlemek veya hile işlemlere girişmiş olması gerekiyor. Şimdi bakın ben size Hakan Pekcan Tez, Profesör Doktor Hakan Pekcan Tez'in İcra Hukuku kitabındaki ihtiyat hacizle ilgili başlıkları okumak istiyorum size şimdi bu maddeden sonra. E, kitabının e, ihtiyaç haciz başlığında 2004 e, tarihli kitabını atıf yapmışım 1. İhtiyat haciz diyor ana başlık. 1. Genel olarak önce ihtiyat hacizinin ne olduğunu anlatıyor. Ben de anlattım kısaca 2. İhtiyat hacizinin şartları A başlığı alt başlık ihtiyaç hacize konu ihtiyat hacize konu olan alacak. Önce konuyu yazmış. Sonra ihtiyat hacizinin sebepleri demiş. 1. Genel sebepler A başlığı muaccel alacaklar hakkında 257.1 2 muaccel olmayan alacaklar hakkında 257.2 muaccel alacaklar hakkında koşulları anlatıyor sonra muaccel olmayan alacaklar hakkında anlatıyor işte onda alt başta diyor ki A başlığı şu anda içindekileri okuyorum size hocanın kitabının borsunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması BB Borsunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemesi falan falan diye anlattığım şey sonra bir de özel sebepler demiş, muhtemelen özel yasalardaki özel ihtiyat haciz koşullarında ayrı başlık altında hoca incelemiş. Bakın gördüğünüz gibi kanun maddesini okuduğumuzda işin özünü alıyoruz. Bunu Aslında en buçuk önce istiyorum. dönmüş oluyoruz. Yani en güzel özet kanundur ve kanunda hepsini tek tek açıklıyor, hem tanımlıyor. Evet. Sınırlarını belirtiyor. Kanun, kanun her zaman tanımlamaz. Her, her şeyi tanımlamaz. Hatta bazı boşluklar da bırakır doktrina ve iştahatlara. Ama e, ama burada özellikle e, kastettiğimiz şey e, kanunda işin özü var. Ana iskelet kanunda zaten. Hocamız kitap yazarken de o iskeleti kullanıyor. Başka bir vahiy gelmiyor hocaya da. O kanunu, iştahatları, doktrin görüşlerini derleyerek bir eser yazıyor sonuçta. Biz hep şunu söylüyorum. Hoca da bir öğretim de kitap yazarken kanunu esas alıyor, iştahatları, doktrinin görüşlerini esas alıyor. E, onun doğrudan kaynak olarak aldığı metne niye siz dolaylı olarak ulaşıyorsunuz? Siz de doğrudan ulaşın öğrenci olarak. Sizin de okuma yazmanız var, algılama kapasiteniz var. Kastettiğim bu. Umarım yeterli olmuştur örnekler. Evet hocam. Daha fazla uzatıp hani vaktimizi almayayım Daha anlatacağım çok şey var. Sabah kadar buradayız. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E... Bu yeni e, çalışmamda yani genişletilmiş çalışmada yeni ekledim bazı başlıklar var ilk defa gün yüzüne çıkan bazı başlıklar var bunlar. Bu e, hukuk eğitiminde ders çalışma yöntemleri konusunu ben belki 10 kere fidan 10 kere 15 kere vermişimdir. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde verdim, Bilkent Üniversitesi'nde verdim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde verdim, Selçuk Üniversitesi'nde verdim ve her derste, her seminerde öğrencilerimizden gelen sorularla zenginleştim. Onlar beni zenginleştirdi ve onların sayesinde onların dikkatimi çektiği noktaları yazmaya başladım. Bir şey Hocam kesinlikle. bir yayınınız hafif gitti sanki. Yani bende mi gitti sadece bilmiyorum ama. Ee, Sesiniz değil, geldi. Ben de, Görüntünüz mü? Görüntü... Ee, Tamamdır. Şu sesim, an değil. Sesim, gel, <gülüyor> sesim geldiyse iyi. Önemli onu. Görüntü olması evet. olur. Ee, son söyledim anlaşıldı herhalde değişkün üniversitelerde değişkün üniversitelerde verdim dersi yani bu seminleri öğrencilerimize çokça buluştum ve onlardan gelen sorular da bu çalışmayı zenginleştirdi ve yönlendirdi. Onlardan bir tanesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği yaptığım sırada. Bu dersi verdim. Hatta orada e, seminer olarak değil, dönemlik ders olarak verdik bunu. Dersti yani bayağı baya not alınan dersti. Ben ders söyleyecektim o. aslında. Yani keşke bu bir ders olsa diye ama çok mu dedim kendi içinden? Hayır, ediyormuş? hayır. Ben, ben dönemlik ders verdim. Hem metodoloji, yani bu çalışmanın içine ders çalışma yöntemleri, hukuk metodolojisi ve mahkeme kararlarını da zenginleştirerek ders olarak verdik bir dönem orada. Belki de Türkiye'de ilkti. Hı. E, hukuk fakültesinde seçme dersi olarak hukuk eğitimi, ders çalışma yöntemleri ve e, işte e, metodoloji diye bir lisans için tabii. Yüksek lisansta bu tarz Hı -hı. dersler var da lisans için söylüyorum. E, yaptık ve orada bir öğrenci dedi ki bana, yani mesela o kadar önemliydi ki o sorusu, ismini de hatırlamıyorum öğrencimizin. Dedi ki, hocam dedi ben bir sınıf öğrencisi. Dedi ki, hocam dedi ben dedi, mesela kan okuyorum dedi. Kaan'da saklıdır ifadesi vardı dedi. Ne nedir, de nedir bu saklıdır dedi. Saklıdır inceceğiz Bir yere saklanıyormuş gibi. Ne de bu saklıdır dedi. Bir an 5 dakika düş, Hakikaten dedim ya bizim için çok basit gibi görünen bir ifade saklıdır. Ne demek saklıdır? Bu saklıdır ne? Ne tarz bir şey yani? Bilmem şu saklıdır. Ne demek? Mesela örnek verelim. Şimdi bu soru burada çok ciddi bir başlık açılmasına sebep oldu. Ve kanunlarda ben de merak ettim. Medeni kanunda, borçlar kanunda özel hukukta daha çok bu ifade geçiyor. Daha çok özel hukukla ilgili kısımlarda bazen kamu hukuk karakterli kanunlarda da geçiyor. Hakikaten nedir bu saklıdır? Çünkü bir araştırdım terimleri bir çıkardım. Sakkıdır bir baktım ki aslında sakkıdır terimi her kanunda her zaman aynı anlama bile gelmiyor. Yani yeklesak bir kullanımı da yok aslında. Ha, çoğunlukla nedir? Sakkıdır ifadesinin çoğunlukla anlamı istisnası olabilir anlamına geliyor. Yani bir düzenleme yapar kanun. Düzenlemeyi koyar. Şu da sakkıdır diyorsa burada bir istisna var demektir. O istisnaya dikkat etmek istiyor. Ya yani başka Hı. bir yasada ya da yasanın başka bir yerinde bir istisnai durumu söz konusu olabilir. Türkçesi bu ama sakkıdırın hiç öyle anlama gelmediği yerler de bulduk. Yani daha farklı anlamlara geldiği çok nadir yerlere rastladım. Şimdi hemen çok tipik birkaç örnek verelim Sakkıdır ifadesiyle ilgili. Ee, şimdi mesela... Ee, Özellikle Medeni Kanunda mesela, 55. maddesi Medeni Kanunun e, tüzel kişilerle ilgili genel hükümler başlıyor 45'e devamında. İşte özel hukuk tüzel kişileriyle ilgili temel ilkeler. Bunlar ne zaman kurulmuş sayılır hak ehliyeti nasıldır, fiil ehliyeti nasıldır diye anlatıyor, anlatıyor. Sonra diyor ki son maddede, kamu tüzel kişileri ve ticaret şirketleri hakkında kanun hükümleri sakladır diyor. Demek istiyor ki mesela bu maddede, bu istisna anlamına geliyor madde. Demek istiyor ki, ben diyor... Tüzel kişilerle ilgili genel ilkeleri koydum buraya. Yani özel hukuk tüzel kişilerle ilgili. Bak diyor, mevzuatımızda yazılı kurallarında kamu tüzel kişileriyle ilgili düzenlemeler var. Bak orası buraya tabi değil. Kamu tüzel kişileri kamu yuruk kurallarına tabidir. İki, bir de bak ticari şirketlere var. O da özel hukuk tüzel kişisi. Ticari şirketlerinde tasfiye aşaması ile ilgili, hakayiyet ile ilgili farklı düzenlemeler olabilir. Oralara bak, buralardaki istisnai durumlar özel hükümler geçerlidir. Yani aslında burada genel hüküm, özel hüküm ilişkisini atıf yapıyor bir taraftan. Diyor ki bak burada ben genel ilkeleri koydum ortaya ama özel düzenlemeler ve istisnalar yer alabilir. Dikkat et. Bunu şimdi mesela birinci sınıf öğrencisi Hı -hı. hani ticaret şirketleri hakkında kanun hükümleri sakladır derken... Ticaret şirketinin ne olduğunu bilmiyor belki ama 3.0'a geldiğinde şirketler hukukunda gördüğü zaman medeni hukukta gördüğü şeylerden başka şeyler görecek. Medeni kanundaki düzenlemelerden bambaşka şeyler göreceğiz burada ticaret şirketleri bakımından. Yani istisnai şeyler var dikkat etmek istiyor. Ben sadece temel ilkeleri koydum buraya. Ana ilkeleri koydum. Detayları, istisnaları kamu tüzel için olabilir diyor. Mesela evet. e, mesela ticaret kanun 8. maddesinde ticarişlerde faizle ilgili bir düzenlem var. Diyor ki işte ticarişlerde faiz serbestçe belirlenir diyor. Arayı okumayacağım. Arkadan diyor ki son fıkhasında tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. Yani tüketici hukukunda bu anlattıklarımızdan farklı şeyler olabilir. İstisnağa gelebilir. Dikkat diyor. Şimdi başka e, şeylerden hemen bakalım. Biraz kamu hukuku düzenli. Mesela. Mesela 3628 sayılı mal birimin bildiriminde bulunması, rüşvetle yolsuzlukla mücadele kanunu mesela. E şimdi çok enteresan spesifik bir kanun bu. Diyor ki, e, kanun 17. maddesinde soruşturma konusu düzenleniyormuş. Diyor ki, e, 3628 sayılı bu rüşvetle mücadele kanununda ve bankacılık kanunda yazılı suçlarla İrtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması ve açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4.480 sayıda memurlar ve diğer kamu görevinin hakkındaki yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmaz diyor. Aynı maddenin son fıkrası diyor ki, görevleri veya sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tabi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır. Yani diyor ki, şimdi burada genel bütün kamu görevlileri için rüşvetle mücadele, yolsuzlukla mücadele kanunu var. Bütün kamu görevlilerini kapsayan bir kanun. Burada diyor, memurların yargılanmasına dair özel kanun uygulanmaz ama görev ve sıfatları nedeniyle diyor, özel soruşturma ve koşturma usulüne tabi olanlara dikkat et diyor. Örneğin mesela, 2037 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda soruşturma izni ve yargılama başlığını taşıyan 26. maddesine göre, MİT mensuplarını veya belli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilenlerin görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifade sırasında işlediği iddia olan suçlardan dolayı e, CMK'nın işte 250. maddesinde öngörülen işte suçlarda soruşturma izni Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlıdır diyor mesela. Bakın burada MİT mensuplarına ilişkin cumhurbaşkanı izni arıyor. Yoksa normalde genel hükümlerde böyle bir şey yok aslında. Genel kanunda 3628 sayılı kanunda çünkü bu e, bilmeyenler için söyleyeyim özellikle 1. 2. sınıf öğrencileri için normal devlet memurunun yargılanması için e, amirin izni vermesi gerekir 438, 4483 sayılı kanuna göre. Ama rüşvet mal birinde bulunması ile ilgili yasada bu isna edilmiş. Bir de isnan daha başka isnaları var. Oradan böyle marturçak gibi diyor. MİT mensupları ile ilgili özel yasa mesela. İşte bunu idrak etmek lazım. Bu saklıdır derken neyi kastettiğini bizim idrak etmemiz gerekiyor. Başka örnek var mı hemen bakalım. Evet saklıdır ifadesi bu. Yani sizlere dikkatinize sunmak istediğim kadar okurken daha can alıcı olur. Algıda seçicilik olur inşallah. Ee, i̇nşallah. Bir de, bir de mesela ikinci ifade herhalde ifadesi. Herhalde. Şimdi herhalde deyince hani biz ya herhal karda diye anlarız, öyle değil işte. Mesela diyor ki evet. e, Medeni Kalan 54. maddesi 3. kıs diyor ki hukuka veya ahlaka ikram açgütlüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişilerin mal varlığı herhalde ilgili kamu kuruluşlarına geçer. İstisnasız şekilde. Ka kanuna, hukuka aykırı şekilde e, tüzel kişiliği mahkeme kararı sona eren tüzel derneklerin, vakıfların mal varlığı hazineye geçer diyor. Kamu kuruluşlarına geçer diyor. Hocam Mesela, ufacık bir şey hatırlatmak tabii. durumundayım. Yani yarım saati tamamladık ilk e, şeyin, yayın, ikinci yayının. Ufacık bir hani toparlama aşamasına geçersek... E ne, kadar savcın... ne kadar vaktimiz var? Ne kadar vaktimiz var? Bir yayın daha açabiliriz hocam ama e, şimdi şöyle, e, ders çalışma yöntemleri <gülüyor> alakalı konuları hani Tabii ki sizin tercihiniz ama biraz daha hani nasıl desem bu yayını sonuna doğru bitirirsek diğer yayında da en azından hakimlik ve savcılıkla alakalı konuşuruz. Tamam şöyle yapalım. Bu yarım saati ders çalışma yöntemleri kısmını ayıralım. Sonra isteyen hani hakimlik sınavıyla ilgili kısım yani çalışma metoduyla ilgili kısmı isteyen kalsın isterse Çünkü şu anda ilgisini çekmeyen de olabilir. Bir sonraki evet, evet. bir yarım saatte de onu halledelim olur mu o zaman? Bir yarım saat tamam. bunu halledelim anlatacağım birkaç şey daha var. E, tabii şimdi tabii. özellikle... Tüceye'nin kısmını da şey yapabiliriz. Yani bunu ayırabiliriz. Yani yaklaşık bir saatimiz falan var bu ders çalışma yöntemleriyle alakalı. Hı -hı. Tamam. Tamam. Son Hı -hı. kısmında son bir yarım saatini 20, 20 dakikasına ayırsak yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şimdi tamam. e, mesela e, özellikle bazı zaman aşım ve hak düşür sürelerde herhalde ifadesi geçiyor yasalarda yine. Evet. Mesela e, Türk Medeni Kanun 83. Taksim 3. Maddesinde dernek genel kurulu kararının iptaliyle ilgili düzenleme var diyor ki e, dernek genel kurulunda alınan kararın iptal davası için toplantı hazır bulunan veya ve toplantı hazır bulunan ve kanuna veya tüze dernek düzenine aykırı olarak alınan genel kuru kararını katılmayan her üye karar tarihin başlayarak bir ay içinde toplantı hazır bulunmayan her üye kararın öğren kararı öğrenmesi itibaren bir ay içinde. ...ve her halde karar tarihine itibaren de... ...üç ay içinde mahkemeye başvurmak durumundadır diyor. Bakın, genel kurul burada diyor ki maddede... ...mesela örnek olarak... bu her halde ifadesi ne anlama geliyor burada? E, toplantı hazırsan... ...zaten toplantıda hazırsın ama karara... ...iştirak etmesin. muhalif kaldıysan... ...kararın alındığı tarihine itibaren bir ay içinde... ...iptal davası açacaksın. Toplantıda hazır değilsen... ...bunu öğrendiğin günden itibaren... ...bir ay içinde ama her durumda da... ...üç aylık süren var. Yani sen... Bu kararı toplantıda değilsin mesela dört ay sonra öğrendiysen daha açma hakkın düşmüştür mesela. Buradaki herhalde üst sınırı ifade ediyor. Bu da birkaç örnekten bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü teknik böyle kafa karıştıran bir bağlaç merki ifadesi. merki. Bu açıkçası Almanca bir bağlacın direkt karşılığı. Eszai'den Das diye bağlaç var Almanca'da. Direkt birebir karşılığı Arapça. Türkçe karşılığı yok. Eee... Meğer ki ifadesi içi olumlu fakat anlamca olumsuz bağlaştır yani Merke olmasın değil Merke olsun yani olmasın anlamaya giriyor. Mesela Türkçe'de yok sözcü anlamca olumlu yap yapıcı olumlu anlamca olumsuz bir kelimedir yok kelimesi Bu da böyle anlamca olumlu ama Pardon yapıcı olumlu ama anlamca olumsuz bir bağlaç mesela e Ticaret Kağı'nın 8.12. maddesi sahte veya tarif edilmiş çekin ödenmesinden dolayı bankanın sorumluluğu. Sahte bir çek gelmiş, banka ödemiş, bunun sorumluluğu diyor ki sahte veya tarif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından dolayı zarar muhatap bankaya ettir diyor. Cümle güzel. merki ki istisna geliyor burada yani arkadaşlar. O Mer ki ifadesi o bir önceki cümle istisna getiriyor. merki ki senette düzenli olarak, keşidici olarak gösterilen kişiye kendisine verilen çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir kusur yüklenmesi mümkün olsun. Yani banka sorumlu meğer ki keşideciye bir kusur yüklenmiş olsun. Yani bu iyi saklayamamak gibi kusur isnat edilirse bankanın sorumluluğu kalkar demek istiyor. Bu da bu şekilde. Hmm. Yani bir istisna ifadesi aslında. Merki ile gelen kısım bir önceki cümleyi istisna getirir ve içi olumlu anlamca olumsuz bağlaştırır. Yani böylece banka sorumluluktan kurtulmuş oluyor kısacası. Ee, mesela bir başkası şu kadar ki ancak sözcükleri bir cümleden sonra yasada şu kadar ki ya da ancak cümleleri ifadesi özür cümle değil kelimesi geliyorsa istisna geliyordur. Bunu zaten hı hı. herhalde şu ana kadar fark etmişsinizdir diye, diye düşünüyorum. Evet bu e, birkaç tane özel terim bu kadar. Hani size paylaşacağım Mer ki işte saklıdır e, herhalde e, ancak şu kadar ki ifadeleri paylaşacağım örnekler bunlar. Şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum izninizle. E, hukuk terimleri konusu. Hukuk terimleri. Başımızın hı hı. belası hukuk terimleri diye düşünüyor öğrenciler. Şimdi bir kere e, bizim e, şunu söyleyeyim. Özellikle Arapça ve Farsça'dan geçen sözcükler olmasaydı biz hukuk diye zorluk çekerdik. Onu söyleyeyim. Özellikle Kemal Gözler hocamızın bu konudaki e, kendi sitesine yayınladığı makaleyi okumanızı İslam hukukuyla ilgili de, e, çalışması var. Orada da okumanızı isterim. Evet. Şimdi Türkçenin yapısıyla özellikle Avrupa hukukları, Avrupa kanunlarını, İsviçre hukukunu aldığımız için Fransızcadan da Almancadan bir Arapça, Farsça'ya çeviri yapmak daha kolay. Türkçe o anlamda biraz kavram sıkıntısı olan bir dil. Bunun için terimleri öğreneceğiz. Nasıl ki işte bilgisayardan, cep telefondan İngilizce terimleri oturtuyorsak eski hukuk terminolojisini öğrenmemiz bize zenginlik katar. Bundan kaçmayın gençler arkadaşlar, kaçmayın. Ben çok severim, eski dili çok severim, onu söyleyeyim. Yani Arapça, Farsça zengin bir dildir. Ve özellikle de, bunu da hatırlatayım, e, e, Hami Sami Dili ailesinden, tabi uzman değilim konunun ama e, bazı gözlemlerim var, Aynı e, Dili ailesinden kökten geliyor. Aslında Latince dediğimiz dilin kökeni Farsça kökenlidir, Farsçadan gelir. E, yan dalına Arapça desteklidir. Yani mesela Farsça çok önemli bir dildir, çok güzel. Dengi bir dildir, eski bir dildir. En kadim, ortalığın en kadim dillerinden biri. Ve İngilizce ile, İngilizce'de o kadar çok ortak kelime var ki Farsça'da. E, lisans kelimesi bile Farsça. Yani lisans kelimesi, hukuk lisansı derken... ...ya da ne bileyim işte lisans, işte hani sürücü belgesi derken... ...o bile Farsça'dan geliyor. Türkçe'de çok fazla Arapça, Farsça, Latince kökenli kelime var... ...farkında olmadan kullanıyoruz. Bunları öğreneceğiz. Yani mızıkçılık yapmak yok. Öğreneceğiz. Yani e, özellikle bakın eski kaynaklar çok değerli... Eski kitapları, eski mahkeme kararlarını anlamak için bu terminolojiye hakim olacağız. Da. Şikayet etmeyeceğiz. Bir tıp öğrencisinin kendi e, tıp terminolojisi biraz sorunudur. Yani anlamak biraz zor. E, şikayet ettiğiniz duydunuz mu? Yani hukukçu bilecek. Çünkü hukukçu kavramlarla düşünür, örneklerle anlar. Kavramları Hocam bir ancak... kitap ismi vermiştiniz. Yazar e, bu terminolojiyle alakalı ama ben şu an hatırlamıyorum tabii ki. Sene başında ee, verdiğiniz konfliktir. Biri e, sormuştu yine e, Var e, mı diye. Söz, hukuk sözdü sanırım. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Hukuk evet. sözdüğünü. Tabii profesör doktor benim de hocam olan Ejder Yılmaz'ın hukuk sözdüğünü ve mümkünse büyük hukuk sözdüğünü bir hukuk öğrencisi mutlaka almak zorunda. Özellikle birin sınıfa olduğu gün zaten yani fakülte başladığı gün bir kere alacak. Ve sözlük okuyun arkadaşlar. Sadece hukuk söz değil. Genel sözlük de okuyun tavsiyem. Sözlük okumak çok önemli bir şeydir. Çünkü Türkçe kendi dilimizin bütün sözlüklerini bilmiyoruz malumunuz. Yani bütün sözcüklere hakim değiliz. Hiç kimse hakim değil. İngilizce, İngilizce hakim diye bütün kelimeleri. Bir kere Ejder bu konu en iyi. Yani gerçekten muhteşem bir sözlük. Bunu alacaksınız. Bunu alacaksınız ve takıldığınız bütün kelimeleri açıp öğreneceksiniz. Bunu baka baka tekrar ede ede ancak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani sözcükleri de tekrarla öğrenebilirsiniz. Bunun başka yolu yok. Yani bundan bu mesleği icra edeceksek, hukuk okuyacaksak başka çaremiz yok. Hani bunu böyle şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bir dert etmemize gerek yok. Ben kendim bütün kanunlar eski kanunda. Yani 1926 model kanunlarla ben lisans eğitimimi aldım zamanında. Ceza kanunu, medinin Kanun, usul kanunu. Hele eski Humuk'un dilini bir görseydiniz. Yani inanılmaz da vallahi bildiğin böyle nefinin kasetesine benziyordu yani. Hep öyle espri yapanı. Ee, divan edebiyatının en son örneğiydi yani Humuk, eski Humuk. Çünkü daha Türk Dil Kurumu bile kurulmamış e, bu kanunlar çıktığı zaman. Borçlar kan dili ağırdı. Şimdi o kanunlara baksanız gerçekten e, intihar edebilirdiniz yani. E, ama e, şu anda pek çok kanun bir icrafes kanun kaldı eskilerden. Hepsi yenilendi. Yani şikayet edecek bir şey yok. Zaten Türkçe. Hatta bazen e, Türkçe eleştirme konusunda bazen aşırı ya da kaçılma durumu söz konusu oldu bence. Yani mesela müteselsiz kelimesinin karşılığı yok Türkçe'de. Yani bunu böyle kullanacağız. Zilletli kelimesinin karşılığı yok. Kullanacağız bunu. Mecburuz. Öğreneceğiz. Ee, ve özellikle bakın Ejder Hocanın sözlüğünde oldukça da zengin böyle Arapça, Farsça kelimeler, Latince kelimeler de var. Bir de özellikle bir şey daha söyleyeyim, hukuk İngilizcesi için sözlük önermek istiyorum bir de. Bir Pars Toulacan'ın bir ekonomi terimleri sözlüğü var. Ama bu konuda belki en iyi sözlüklerden bir tanesi Profesör, pardon Profesör değil Mustafa Ovacık. Rahmetli Mustafa Ovacık'ın Türkçe İngilizce, İngilizce Türkçe hukuk sözlüğünü e, tavsiye ederim. E, İngilizce Türkçe Türkçe İngilizce Hukuk Terimleri Sözlüğü Ben çok e, ihtiyacım olduğu zaman Hemen hemen her şeyi buluyorum o sözlükte Rahmetli onun da e, torunu Dilkent'te öğrencimiz olmuştu e, Mustafa Ovacı'nın e, Almanca için Almanca Hukuk Terimleri Sözlüğü için ise Osman Nazım Kıygı'nın e, Türkçe Almanca Hukuk Sözlüğü Bir başyapıttır Osman Nazım kıyırsa, de, Az insan olur herhalde hocam şu anda efendim? Değil e, İleride olur Bu, Bizi izleyen İnşallah. arkadaşlarımız içerisinde e, var. İsviçre'de hukuk e, İsviçre'de yaşayan ve ailesi burada olan Sümeyye var mesela Hı. az önce e, girişte katılmıştı gördüm. E, biz konuşmuştuk Hı. bunu mesela o aldı. Yani e, yurt dışında e, okuyan ya da yurt dışında doğmuş burada hukuk okuyan arkadaşlarımız da var. İleride lisansüstü eğitimde ya da akademik çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız içinde. Şimdiden kulaklarına küpe olsun. Osman Nazım Kıygan'ın Türkçe İngilizce pardon Türkçe Almanca Almanca Türkçe e, hukuk sözlüğü. Fransızca e, bilenler için ise Profesör Doktor Kemal Dayınlarlı'nın hukuk sözlüğü çok önemlidir. Zaten hoca bir Fransızca Fransız hocasıdır zaten. Özü sonradan hukuk fakültesi okumuş. Fransızca öğretmenidir kendisi. E, onun muhteşem bir, e, hani ben Fransızca biliyor ama sözlüğü gördüm en azından e, biliyorum. E, Türkçe, Fransızca, Fransızca Türkçe, hukuk terimleri sözlüğü var. Evet. Hmm. Alman Almanca konusunda da Almanya'da yaşayan bir e, avukat, hukukçu ama hani sıfatını tam bilmiyorum öğretim üyesi mi? Osman Nazım Kıygı'nın muhteşem ötesi bir sözlüğü vardır. İngilizce'de de en bilindik eser Mustafa Ovacı'nın. Başka eserler de var tabii İngilizce konusunda. Almanca'yı bilmiyorum ama Fransızca'yı. İngilizce'de başka şeyler de var. Şimdi birkaç terminoloji örneği vermek istiyorum size. Biraz sözcük türetmeyi öğrenelim isterseniz. Biraz Arapça, Farsça, Latince, İngilizce, Almanca, Fransızca biraz tahmin edelim mesela Bunları eğer görürseniz aslında bilmediğiniz kelimelere de çok rahat ulaşırsınız. Çünkü Türkçe'de olmayan bir özellik var. E, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, falan Avrupa dillerinde ve e, Orta Doğu dillerinde Türkçe'de yok bu. Türkçe'de maalesef hani sondan eklemen olduğu için e, bir sözcük türetildiği zaman sözcüğün e, kökü değişmiyor bizde. Bizde kök değişmez. Bir ben ve sen hariç bana sana dışında Türkçede e, sözcük türetimi sözcüğün köküne dokunmaz. Soyludur yani sözcüğün kökü bizde. Ama İngilizcede öyle derim. Mesela private özel, privacy özel hayat gibi ya da husuzi hayat gibi. Private privacy. Bakın aynı kökten geliyor gibi. <gülüyor> mesela mezun kelimesinin mesela mezun oldun mu? İzinden geldiğini biliyor musunuz? İzin verilmiş demek. İzin verilmiş kişi mezun. <gülüyor> mezun, mezun sözcüğü. Mezun oldun mu diye sorduğumuzda Mezun sözcüğü izinden gelir. İzin verilmiş kişi demek. Çünkü Arapçada ya da Farsçada tam bilmiyorum. M me öneki mesela sıfatlaştırır sözcüğü. Mesela asır muasır. Asır muasır. Mesela izin mezun. Bu geldiği zaman o işi yapan kişi e, oluyor sanırım. Öyle mi? Yanlış evet, Bir de bilmiyorum. sıfat hali var. Evet. Mesela e, kişi olduğu zaman mesela evet. Mesela teftiş müfettiş gibi mesela. Mü evet, teftiş evet. yapan kişi gibimes. Evet. Kişi olduğu zaman da insan olarak sıfatlaştırıyor. Mesela Hesap sözcüğü, mahsup, muhasip, muhasebe hep aynı kökten geliyor bakın. Mesela haber, muhbir, muhabir, muhabere. Mesela e, bayi var ya bayi, petrol bayi. Bayi nereden geliyor biliyor musunuz? Bey'den geliyor. Bey satım demek Arapça'da. Mesela eski borçluk kanunu bakın menkul satışı, taşınır satışının başında menkul beyidir. Bey satış demek, Ahmet Bey'deki bey değil bu. Satış demek, satın demek. Bayi. De Arkadaşlarla şu konuyu da konuşmuştuk. Bizim e, şu an Türk dili dersi görüyoruz fakültede. Bu çok önemli bir ders. Ama sanki bu dersin içeri, içerisini e, bu sizin bahsettiğiniz kelimelerle de zenginleştirilebilir fakülteye aldığımız eğitimde uyarlanabilir. Ama tabii e, keşke bizim olsa. Bizim olacak bir şey değil ama. Keşke, ke keşke değil yani olsa. Tabii Türk dil dersini veren hocaların bakış açısıyla gibi bir şey tabii bilmiyorum. Yani keşke verse bu sözcük türetme hukukta terminolojiyi birazcık. Ya sonuçta onlar edebiyat okumuşlar. Daha iyi biliyorlar işin evet. ilimini. Keşke olsa. Mesela ben buranın müdavim mi diyorsun? Müdavim nereden geliyor? Devamdan geliyor. Devamlı anlamında mesela. Evet. Mesela tecavüz, mütecaviz. Mesela katil, maktül. Maktel mesela ölümün, öldürmenin gerçekleştiği yere deniyor. Ma evet. de bir işin yapıldığı yer anlamını Katar Arapçada. Mesela mahkeme hüküm verildi yerdir. Mesela mutfak diyoruz ya Türkçede. Aslında matfaktır onun kökü. Tıbak pişirmek matbak da bildiğim kadarıyla Hani yemeğim pişirdiği yer anlamına göre. Mahkeme Maks hükmü verildiği Maks yer. Maktel cinayetin işlendiği yer. Ma önekide bir işin yapıldığı yer anlamı katar Arapçada. Mesela, Hı -hı. mesela işte hani e, şahit mesela. Şahit, şuhut, şahitler. Bazen sözcüğün kökü de değişerek çoğul hale getirebiliyor Arapçada. Şuhut, şahitler demek. Şahit, tanık. Şehadet, şahitlik mesela. Evet. Mesela müştehhet diye bir sözcük varmış. Ejder Hoca'nın sözlüğüne almışım. Müştehhet. Bu da tanık gösterilmiş demekmiş. Mesela zarar, ızdırar. Zarar, tazmin, zamin. Hüküm, hakim, mahkum, mahkeme, muhkem. ızdırap, muzdarip mesela. Hocam ee, içinde 3 kökten kaynaklanıyor, değil mi? Evet, Taf kökü var. Evet, mesela mesela Evet etmez. Evet. mesela hüküm sözcüğü hkm kökünden türüyor. Hakim de oradan türüyor. Mahkum da ya da bir diğerinden tam bilmiyorum. Mahkeme de oradan türüyor. Muhkem ya da muhakeme de oradan türüyor. Mesela evet. e, faş kelimesini duydunuz mu? Faş. Faş etmek. Yok hocam. Ya ben duymadım. Faş etmek. Mesela ben Aşık Veysel'in bir, Veysel bir şiirinde geçer. Şöyle der. Dedi Veysel faşeyleme sırrı mı? İfşa kelimesinin kökü faştır. Yani ifşa etmenin bilmiyorum. kökü faş mesela. Yani gizli bir sırrı açığa çıkarmak demek mesela. Ya Vahşik Veysel'in şimdi geçiyor bakın. Faş etmek. E, dedi Veysel faş eyleme sırrı mı gibi? Türlü, i̇ki türlü. İki seferde alamam. Mesela tüccar kelimesi sesim geliyor mu? Evet bir gitti hocam sanki. Bende mi gidiyor çabuk? Ha, evet biraz alınca gitti. Şimdi Hı -hı. daha iyi herhalde. E, Şu an iyi. Mesela e, bazı kelimeler mesela şey sözün çoğulu eşyadır. Mesela şahıs kişi eşyas kişiler demek mesela. Afak. Mesela garbın afakını sarmışsa çelik zırhı duvar. Afak ufuklar demek mesela. Sözcük çoğul hale gelmiş afak sözcüğüyle. Mesela esnaf kelimesi sınıf kelimesinin çoğuludur gibi. Bunlara vakıcı... Bu Yine aynı şeyden bak. Evet, snf'de. SNF'den. Evet, snf'den. <gülüyor> Çok güzel bak çözdün. SNF'den esnaf gelmiş mesela. Esnaflar demek doğru değil. Zaten çoğul. Tüccarlar doğru değil. Mesela şahıslar doğru değil. Şahıs zaten çoğul sözcük mesela. Ee, mesela hı hı. akit akit sözleşme inikat bak inikat sözleşmenin kurulması demek akit sözleşmeyi kuran demek münakit sözleşmenin kurulmuş olması hali demek isim hali mesela bunları mesela ilga mülga ilga mülga e, rehin merhun rehin edilmiş şey demek mesela rahin hı hı. rehin verilen rehin veren kişi demek mürtehin rehin alacaksı demek mesela yani, rehin merhun rahin mürtehin bir de mesela şu var. Mesela zina. Zina erkek zani, kadın zaniye. Öyle bir ayrım da var Arapça-Farsça'da. Sözcüğün dişi erkek var, yapan kişi anlamında değil mi? Evet zani, zina yapan kişi. Kadınsa zaniye mesela. Ee, Hı -hı. Mesela bizde yok, Türkçe'de yok böyle bir ama sözcüğün dişi erkek hali var. Arapça'da, Farsça'da var bu. Almanca'da var, Hı. Fransça'da var, İspanyolca'da, Portekizce'de var. Bizde yok bir. Ama Türkçe'de, Türkçe'de de de sözcüklerde mesela bizde öyle bir, mesela öğrenci diyorsun, öğrenci, öğrenci. Kız mı erkek mi anlayamazsın? Ama Almanya'da mesela öğrenci student diyorsan, erkek öğrenci studentin diyorsan kız öğrenciyi anlarsın. Ya da anwalt mesela. Erke, erkek avukat anvaltinin kadın avukat anlamına geliyor. Bizde mesela Hı. müdüre hanım, hakime hanım dediğimizde e, bakın hakim, hakime dediğimiz de, Türkçe değil bu Arapça sözcük. Hakim hanım, müdür hanım. Yani bakın o ayrım Türkçe'de de kullanılıyor aslında. Yani bunu da bilelim. İddia ediyorum. Yani. Yayın süremizde e, bu yayın süresi en azından biraz evet, daha daralıyor. Onu evet, daha Ben süreceğim. şöyle ilerliyorum, e, anlatacağım birkaç şeyleri başlık başlık söyleyerek bu e, kısmı Hı -hı. bitirelim. Biraz da te terminolojiye girmiştim. Şimdi çalışmamda biraz metodolojik mantıksal çıkarımla ilgili bazı örnekler de var. Bunların yazılı olarak okunması lazım. Şimdi başlıklarımı söylüyorum yine. Madde atıflı kanunları tercih etmeye gayret etmesi lazım arkadaşlarımızın. Madde atıflı <gülüyor> kanunlar çok önemli. Madde atıfı kanunları yani yayın evlerinden bulursa o madde atıflarını arkada hangi konularla bağlantılı olduğunu görmeleri o maddeyle hukuk sisteminin diğer bağlantı noktalarını saplamaları bakımından çok yararlı olacak. Madde atıfı kanunları tercih etmelerini tavsiye ederim. Şimdi tamam. e, çalışma yöntemi. Bir başka başlığımız çalışma yöntemi. Nasıl çalışmalıyız? Okuyarak ya, bunu... mı? Anlatarak mı? Yazarak mı? O konuda çalışmalıyız. Evet tavsiye... yazarak konusunda şeydi nasıl nokta tutuyordunuz? Mesela ben mutlularken her şeye yazasım geliyor falan. Özet çıkarmaktan kitabı yeniden yazıyor gibi bir hale dönüşüyorum. Ya bu konuda da tavsiye evet. verirsiniz. Tabii şimdi onu, onu söyleyeceğim. Tabii şimdi bir kere bir kere herkesin kendisine kendine özgü oturttuğu bir e, yöntem varsa arkadaşlar bunu devam ettirsin. Hı. Yani düzenli bozmasın ama sıkıntı yaşıyorsa benim tavsiyem şu şimdi kimisi yazarak çalışır. Güzel yazarak çalışmak çok iyidir ama e, çok zaman alır. Yani e, sonra dersleri yetiştiremezsiniz bir taraftan. E, ben mesela e, yazarak da çalıştığım zamanlar oldu ama ben benim tavsiyem şu. Kitabı e, belli bölümleri ayırarak mesela önemli kısımları kendi kendinize anlatmaya çalışın. Kendi kendinize anlattığınız ya da birine de anlatabilirsiniz. Çünkü rahmetli profesör Ronald Seroz'un kitabında çok güzel bir ön sözde bir cümle vardır. E, en iyi öğretirken öğreniriz der. <Gülüyor> en iyi öğretirken öğreniriz. Yani birine bir şey anlatıyorsanız, şimdi hocalar mesela bazen şaşırıyorsunuz, bu kadar şey nasıl anlatıyor? Sürekli çalışıyoruz, sürekli anlatıyoruz çünkü tekrar yapıyoruz. Ee, <Gülüyor> o bizim çalışmamızı, yani e, ders anlatımımızı kolaylaştıran bir şey. Yani e, bunu, bu da biraz zaman alan bir yöntem böyle e, biraz böyle kitabın ilgili kısımlarını en azından önemli gördüğünüz kısımları anlatarak çalışmanız e, sözlü hmm. e, ifadenin size e, katacağı çok şey vardı bütün duyu organlarınız harekete geçer çünkü e, böylece hani kitap bilgisi sizi gerçekten gerçek bir hukukçu yapacaktır e, Tabii okuyacaksınız önce. Yani sırf okuyarak da e, çalışırsınız ama bir kere okuyarak hiçbir kitabı anlayamazsınız. Yani o, onun en az 3-4 kere okunması lazım. En azından belli yerleri, eğer mekan müsaitse, belli yerleri kendi kendinize anlatarak çalışırsanız inanın ki çok ciddi bilgi kalıcısı aklına kalacaksınız. Burada bir soru sormak istiyorum. Mesela evet. e, bir kitabı en az 3-4 kez okursanız ancak işte e, iyice kalıcı olur dediniz. Yine evet, bize ilk evet, başlarda fazla hocalarımız şey demişlerdi. Yani işte bir dersi bu yayınlarda da söylediler. 3-4 kez pardon 3 4 farklı kaynaktan yani en az 3 farklı kaynaktan da takip edin demişlerdi. Şimdi böyle bir baktığımız zaman her bir kitabı 3 kez okursak pek de şey olmuyor. Zaman da yetişmiyor çok da fazla. Bir de ya kafamız şimdi, karışır tabi falan. falan Tabii tabi şimdi şöyle söyleyeyim hani orada... Ee mümkün olduğunca birden fazla kaynaktan çalışmak da e, iyi olur kuşkusuz. Ama hocanın hı hı. da esas olarak takip ettiği 3 aşa 5 yukarı bir kaynak vardır. Yani daha çok yakın olduğu kaynaklar vardır. O kaynaklara ağırlık verip odak alıp diğer başka kaynaklarda e, destekleyici olarak çalışmak çok sevgili. Şey, yani hem o uzmanlar hem Fikret Eren'den borçlu oluklarını okumak muhteşem bir zenginlik yaratır. Ama Lisans eğitiminde hmm. açıkçası itiraf edelim ki haklısınız. Hem Fikret Eren'e 2000 sayfalık Fikret okuyup özünüzü vermek, hem de Oğuzman'ı aynı anda götürmek çok zor. Bunu e, evet. yapabilirsiniz. Yani Mutlaka hoca mesela, Fikret Eren'e odak alıyordur mesela örnek veriyorum. Ama siz Oğuzman'ı okuyun. Ne zaman okuyun? Yazan okuyun mesela. Sonra okuyun. Yani belki sınavlar <gülüyor> biter okuyun. Yani benim tavsiyem o. Yani temel eserleri yan kaynakları ya da fırsatınız varsa yıl içinde okuyun. Tabii ki mümkün yani işte değil aslında bu değil mi? Yani biraz tamam. zorluk tarafları var tabii. Yani çünkü bir de şimdi hocanın da görüşü var. Üç ayda kitap farklı görüşlerde de olabilir. Biraz çatışmalar da çıkabilir evet. bir taraftan. Ama hocanın mutlaka ağırlık verdiği bir kaynak vardır. Yani mutlaka vardır. Yani hiçbir kitabı evet. takip etmese birebir bile en azından evet. daha yakın olduğu çalışmalar mutlaka vardır. Belki ona odakalık alıp diğer bazı kaynakları bir kayna en azından En azından ikinci bir kaynaktan belki üç... Zaman yetiştirebilir Hı -hı. ama olsa mükemmel olur tabii ki ama en azından bir kaynakla da desteklemek çok iyi olacaktır tabii ki diye düşünüyorum. Hı -hı. Ee, böylece biz e, anlatarak çalışma metodunu e, kullandığımızda e, yapacağımız Hı -hı. şey şu olacak. E, bir taraftan da hani kitap bilgisiyle kitap gibi düşünmeye başlayacağız. Bu bize çok büyük katkılar sunacak. Bunu özellikle belirteyim. Hı -hı. Şimdi burada sunacağım... Uh -huh. 50. dakikaya doğru yaklaşıyoruz. yayının da sonuna doğru geldik ama şunu söylemek istiyorum. benim telefonumun şarjı çok az kaldı. Hem bir erken hmm. yine bir mola vermek istedim. Hem de ben o teknik sıkıntıyı gidereyim. bir 3 dakika sonra falan yayına tamam. yine yeniden... dönüyoruz. Bu son partıda tamam. daha çok işte hakimlik savcılık vesairede gelen soruları da yanıtlamayı çok istiyorum. Çünkü seyircilerimizden gelen bayağı bir soru var. Arkadaşlardan gelen. Tamam. Öyle, ben burada, burada çok az bir yer kaldı. 5-10 dakika o kısmı tamamlayıp ondan sonra bu faslı bitireceğim. Hakimlik sınavı için kısma e, geçeceğim. Olur mu? Tamamdır. E, siz de çalışırsın inşallah. Şimdi başlıklar halinde bitiriyorum. E, bir önemli başlığımız temel dersler. Tamam. Temel derslerin önemi. Şimdi arkadaşlar e, hukuk eğitiminde 4 yıl boyunca e, 40-50 tane ders alıyorsunuz. Ama bir temel dersler var. Bunları çok önemseyin. Mesela özel kamu hukukundan ayrı ayrı aldığım şey. Mesela bir kere hukuka giriş dersini çok önemseyin. Birinci sınıf öğrencilerine seslendiriyor. Çok önemli hukuka giriş dersi. Çok önemli sistemin temel mantığını o derste anlıyorsunuz. Çok önemseyin. Normal bir ders gibi görmeyin. E, hukuka <gülüyor> giriş çok önemli. Özel hukukta özellikle yani medeni hukuk dışında borçlar hukuku borçlar hukuk genel hükümleri. Yani i̇kinci sınıfta görülen borçlar genel hayat önemi sahip. Bakın ben ticaret dersinde öğrencilerim bilirler. E, de, diyorum ki bakın ticaret hukuku bilmeden hukukçu olabilirsiniz. Ama borçlar hukuku bilmeden hukukçu olamazsınız. Ticaret hukukunu bilmeseniz de olur yani, yani ticaretle uğraşmayabilirsiniz ama hukukuyla. Ama borçlar hukuku hukukun yarısıdır Profesör Vedat Buz. Hukukun yarısıdır borçlar hukuk. Hatta kamu hukukuna bile kaynak eder. Sorumluluk hukuku mesela idare hukukunda bile karşımıza çıkıyor. Borçlar hukuku olmadan e, hukukçu olamazsınız. Borçlar hukukunu yani piyasa ne kadar profesörün kitabı varsa okuyun. Yani öyle söyleyeyim şimdi değil yani illa. İlerleyen zamanlarda Fikret okuyun, Ozman okuyun, e, Koca Uspaşıoğlu'nu okuyun. Ondan sonra Gökhan Antalya Hoca'yı okuyun, e, Nomer Hoca'yı okuyun, yani okuyun. Yani borçlu hukukundan zarar gelmez yani. Borçlu hukuk çok önemli. Ahmet Kılıçoğlu hocamız, benim de hocam demiştim, borçlu hukuk kitabının ön sözünde şöyle yazıyor. Diyor ki, borçlu hukuk genel hükümleri hukuk eğitiminde özel hukuk alanında temel yeteneği sağlayan, asgari formasyonu temin eden bir derstir. Bu konuda iyi ve sağlıklı bilgiler özel hukukun diğer dallarının daha kolaylıkla anlaşılmasını ve başarıya ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerime her zaman özel hukukta başarılı olabilmenin en önemli koşulu bu dersi ciddiye alıp hakkını vererek öğrenmek olduğunu söylemişimdir diyor. E, demek ki Roma hukuku, Medine hukuku, borçlu hukuku, bakın ticareti kendi alımı saymadım. E, torpili geçmeyim diye. E, bunlar çok önemli. Bunları öğrenmeden ticaret de öğrenmezsiniz zaten. Ticaret hukukunda öğrenemezsin, usul hukukunda öğrenemezsiniz çok önemli. Çünkü her şey bir de bağlantılı. Borçlar hukuku merkezde. Kamu hukukunda özellikle sizlere paylaşacağım şey, anayasa hukuku, idari hukuku ve ceza hukuku. ya yani bu alanı, bu üç alanı bilmeden kamu hukukunda hiçbir şey yapamazsınız. Anayasa, idari ve ceza Hı. hukuku. Ki idari hukuku bu anlamda en çetrefili alanlardan bir tanesidir. Detay üzerine kuruludur onun özel hukuktaki versiyonda söylemeye sahip ticaret hukukudur. O da detay üzerine kuruludur. E, bu alanlar, temel alanlar. Bunları bilmeden hukukçu olamazsınız. Anayasa, idare ve ceza hukuku korkunç önemli. E, özel hukukta da Medine, Roma hukuku, medeni hukuk Borçlu hukuk Hukuku. Bakın ticaret saymadım. Bir başka önerim. Pratik çalışmalara devam edeceksiniz arkadaşlar. Öyle hani genelde şu oluyor, biz espri de yapıyoruz pratik çalışmalarda, derslerde. İşte üç kişi, birki üç kişi çalışsın, herkes not alsın. Yok öyle şey. Çalışacaksınız. Yani bunun hep şöyle derim, yani pratik çalışmalara sadece fiziksel varlığınızı getirmeyin, fikirsel varlığınızı da getirin aynı zamanda. Pratik çalışmaya hazırlanmak demek, zaten ders çalışmak demek, düzenli çalışmak demek. Onu önemseyin lütfen ve özellikle pratik çalışmaları çözmeden önce yani gitmeden önce derse sanki sınavdaymışsınız gibi oturun çözün klasik bir sınav çözüyormuşsunuz gibi çözün not kaynak açmak serbest benden size e, kopya çekmek serbest e, pratik çalışmaları hazırlanarak gelmenizi tavsiye ediyorum e, içindekiler kısmının fotokopi çekilmesini söylemiştim e, evet, bir başka özellikle e, şemalaştırmak bakın çalışırken şemalaştırabildiğiniz kadar şemalaştırın 2'ye mi 3'e mi bölünüyor kaça bölünüyor mesela Ehliyet konusu. İkiye ayır oku. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti. Hak ehliyetin şartları ya yaparken içindekiler kısmından da çok kolay yararlanılabiliyor Evet, inanılmaz. Ben... Evet, çok, çok doğru. Çok doğru. İçindekiler kısmı çok e, yol gösterir. Şemalarınız olsun. Yani bunlar son tekrarlarınızda büyük önem arz eder. Son sınava girişte son tekrarlarınızda e, bu size hayat kurtarır o şemalar. Çünkü o şemalar fotoğraf gibi kafanızda oturacağı için Sınavlarda Hı -hı. size büyük fayda sağlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Şemalaştırma ile ilgili çalışmamda Hı -hı. bazı somut örnekler var. E, kanun maddesini alıp nasıl şemalaştıracağımız dair zengin örneklerim var. İnşallah kitapçık olarak çıktığında elinize aldığınızda görürsünüz. Son birkaç noktaya geçiyorum. Sınav soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi özellikle klasik sınavlar bakımından söylüyorum. Hani test sınavları için değil ama e, nasıl çözeceğiz? Hı -hı. Şimdi bir kere... E, bir kere hukuk bir geometri sorunu gibidir. Matematiksel sorun gibidir. Hukuksal bir sorun. Her veri bir önem arz eder. Mutlaka kullanacağız. Hatta sanırım Çehov'un bir tiyatro oyunu var. İşte şey esprisi yaparlar. İşte üç perdeli tiyatroda işte perde açılıyor birinci perde. Arkada bir tüfek asılı. Sonra ikinci perde birden kayboluyor. Üçüncü perdeye geçiyor. Şey derler. O tüfek asılıysa tiyatronun sonunda mutlaka patlar. Dolayısıyla size bir hukuksal sorun verildiyse geometri sorunu gibi mesela geometri sorusunu çözerken açı kenar bağıntılarını mutlaka kullanmak zorundasınız. Bir veriyi kullanmasanız soruyu çözemezsiniz. Hukukta öyle inanın ki birebir aynı. Sınav sorularını çözerken şimdi bakın burada da önemli birkaç nokta var. Şimdi mesela açıklama sorusu klasik soruda olabilir, olay sorusu da olabilir. Hoca diyor ki size Mehmet Kodokoğlu'na atıf yapayım o şöyle benzetme yapar. Der ki öğrenciye şu soruyu soruyoruz diyoruz ki diyor. İşte bu duvarın rengi ne renktir diyoruz. Tabii nedenle beraber niye? Cevap bu duvarın rengi sarıdır. Çünkü şundan dolayı. Bir de bakın özellikle klasik sınavlarda öyle bu şudur diye geçerseniz hocalarınız çok kızar. Gerekçe istiyoruz. Neden öyle düşündün? Bunu bir dayanak ver bana. Kanunu dayanak olabilir, ilkes, ilke olabilir. Öğrenci diyor ki, bakın cevap şu. Bu duvar 5 metre yüksekliğinde ee, piriketten yapılı. Üstü çimento ve işte 3 kat ile yapılmış bir duvardır. Ama ben o bak söylediklerin hepsi doğru. Gerçekten belirttiği gibi nokta atışı 5 metre firketle örülmüş ama onu sormuyor hoca size rengini soruyor. Lütfen soruları saptırmayın cevap verirken. Ne istiyorsa onu sorun. İnanın ki Hocam bir zaten... öğrenci olarak neden öyle olduğunu söyleyip Belki cevabı bilemiyordur. Öyle ee, evet. yazarak belki hoca buradan puan verir diyor yazıyor. <gülüyor> Yoksa sizi e zorlara burada... sokmak için değil. Zorlara sokmak değil ama çoğunlukla puan vermiyor hocalar. Onu söyleyeyim yani. hani Fakir Uğud'un ekmeğidir derler. <gülüyor> ama e, hani şanssızlık istediğiniz yerden gelmedi, öbür taraftan geldi. Cevabı bilmiyorsunuz. <gülüyor> Ee, hani böyle tamam. soruların cevapları da böyle uzun uzadıya değil inanın ki. Sayfalarca değil yani. İnanın ki çok önemli kritik nokta vardır her sorunun cevabında. Onu istiyor hoca. Onu yazmıyorsanız Hı. ister istediğin kadar hikaye anlat, sayfalar dolur. an yok bazen 8 sayfa verdim, işte 10 aldım. Öbürü 2 sayfa verdi de evet. 100 aldı. Çünkü o çok doğru cevap verdi. O doğru cevap evet. verdi çünkü. O kısa net. Hı. inanın ki bakın, doğru cevap evet. veren öğrencinin sınav kağıdını okumak daha kolay. 2 dakikanızı alıyor ama ...dolandıran öğrencinin kağıdı beş dakikan alıyor... ...bir de sinirleniyorsun bir taraftan... ...çünkü bir şey bulmaya çalışıyorsun... ...dolandırılmış konuyu. Şimdi mesela bir klasik soru varsa nedir? Diyor ki sana belirtiniz, sayınız gibi bir ifade var. Açıklayınız, tartışın ...bakın tartışınız diyorsa... ...demek ki konu tartışmalı. Senden tartışmaları bilmeni hmm. istiyor hoca. Tabii bu bu bilgiler genel, biraz afaki olabilir. Yani her hocaya göre değişebilir. yani Hocalarınızla irtibat kurun. Belirtiniz, sayınız diyorsa say sadece. Belirt geç. Veta'ya girme diyor yani uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. sayınız demiş, belirtiniz demiş. Açıklayınız, anlatınız diyorsa açıklama yap. Yani bir de bakın şu gözlemimi de anlatayım. Sınav kağıtlarında sınav soruları okumuyorsunuz arkadaşlar. Dalıyorsunuz sınava. Bir okuyun önce bir sakince bir beş dakika bir okuyun. Doğru anlayın. Bakın geçmiş yıllarda Denizcilik sınavında bir sınav sorusunda şöyle diyorum. Türk gemi siciline tescilli gemilerin işte mülkiyet hakkı nasıl devredilir? Soru bu. Çok basitçe Şimdi başlıyor cevap diyor ki gemiler iki ayrıdır. Gemisicine tescilli olanlar tescilli olmayanlar. Gemisicine tescilli olanlar tescilli olmayanlar şöyle devredilir ama bak onu sormuyorum ben. Bak ben diyorum gemisicine tescilli geminin devrini soruyorum sana. Tescilsiz gemiyi sormuyorum bunu yapmayın lütfen. Sorunun özünü cevap alıyorsunuz. Soruyu doğru anlayın ve bazen Anladım. mesela bir soruda birden fazla alt başlık da olabilir mesela. Aynı anda iki üç şeyi birden soruyor. Bir şeyi odaklanıyor. Cevaplıyorsunuz. iki şeyi kaçırıyorsunuz. Yazmıyorsunuz. Niye eksik puan aldım diyorsun. Çünkü 3'te 1'i cevaplıyorsun sorunu. 3'te 1'i mükemmel cevaplamışsın. 10 ee, üzerine 3 alıyorsun. 3 puan mesela. Diğer kısımları atlamayalım. Ee, derse devam ve katılım konusunu önemseyin arkadaşlar. Mesleki yayınlar konusunu söyledim. Mesleki yayınlar konusunu söyledim. hani e, Erişme bakımından. Ve bir hukuk öğrencisi sınavı geçmek için mutlaka öğrenmek için çalışmalıdır. Meslek hayatını bu çünkü. Lisede değilsiniz. Meslek hayatınızı etkileyecek Çünkü özellikle avukatlık yapacak olanları, hakimler için de geçerli. Özellikle avukatlar için mesela e, siz avukatsınız, vekilsiniz. E, siz e, hukuk sistemini yani o davayla ilgili hukuku bilmek zorundasınız. Yani ben eksik biliyorum, yargıda kararlarını tanımıyorum, görmemişim diyemezsiniz. Yani mesleki hataya girer bu. Ve e, Allah korusun yargılanırsınız yani bir hata yaptığınız zaman. E, bunu da özellikle belirteyim. Ee, şimdi son olarak son e, bu konuyla ilgili önerimi belirterek e, diğer konuya geçelim. Pratik çalışma soru kitapları. Soru cevap da yapalım hocam yani. en sonunda böyle kısa kısa tabii, çok fazla soru var çünkü. Tabii başlayayım. tabii. Tamam. Çok iyi olur. Pratik çalışma tamam. kitapları. Şimdi ben sizin yerinizde olsam ki ben öyle yaptım. Ben sizin yerinizde olsam ne yaparım? biliyor musunuz? Mesela siz birinci sınıftasınız daha yenisiniz. Medeni hukuk mu görüyorsunuz? Anayasa mı görüyorsunuz? Yani daha pozitif hukuka dönük. Mesela hukuk felsefesi ya da hukuka giriş dersindeki e, orada da bir tane var. Profesör Hocam Ember Bozkurt'un e, hukuka giriş dersiyle ilgili pratik çalışma kitabı var mesela. Bunu temin edin. Alın mesela. Tek örnek sanırım hukuk girişle ilgili. Anayasa hukukuyla ilgili, medeni hukukla ilgili akademisyenlerin özellikle yazdığı bütün kitapları alırım. Bakın medeni Hı. hukukla ilgili ne görüyorsunuz? Şu anda giriş aile hukuk görüyorsunuz. Bütün pratik çalışma kitaplarını alırım. Mesela ikinci sınıfta borçlar, idare hukuku, ceza hukuku ile ilgili bütün pratikçiler piyasadaki akademisyenlerin yazdı özellikle. Hani diğerleri kötü Tabii. demiyorum ama akademisyen yazması benim için çok önemli şahsen. Üçüncü sınıfta Tabii. ticaret hukuku, borçlar hukuku özel. Zaten mesela borçlar pratik çalışma kitaplarında genel hükümlerde var, özel hükümlerde var. İkinci sınıfta genel kısmını kullanırsın, üçüncü sınıfta özel kısmını kullanırsın. Medine hukukta mesela dört alanı kapsayan birden ortak pratik çalışmalar var. Al o kitabı dört yıl boyunca kullan. Ceza hukuku, genel özel usul Hepsi var. kullanırsın. Yapmamız gereken şey şu son olarak söyleyeceğim. pratik çalışma kitabı. Mesela 3 tane pratik çalışma kitabı aldım medeni hukuktan. Medeni hukukta konu ne? Aile hukuku mesela. Evlenme, boşanma, boşanma davası ile ilgili konuları tartışıyorsun. Evet. Şimdi pratik çalışma kitaplarında genelde bir kısım cevaplı, bir kısım da cevap soruluyor. Bir kısmı da hepsi cevaplıdır. Benim kişisel tercihim tamamın cevaplı olması yönündedir. Biz de Pratiş çalışma kitabı hazırladık hocalarımızla. Ebru Tüzemen Atik hocamız ve araştırma görevlisi arkadaşlarımızla beraber şirketler hukuku ee, orada mesela bütün sorular cevaplıdır ee, bizde. Biz onu tercih ettik. Cevapsızlar da olabilir. Önce cevaplı soruları konuyu çalıştıktan sonra tabii son aşama bu. Önce bir çöz o soruyu. Sınavdaymış gibi çöz. Klasik sınav yapılmış gibi çöz. O arada kitap kaynak serbest. Kopya çekebilirsin kitaplarından, notlarından, kağımdan Yaz. Sonra cevapladığın soru Bitti. 3-4 soru vardı. Cevapladın pratik çalışma kitabını. Sonra bir cevaplarını e, hocanın yani o kitabı yazan akademisyenin cevaplarını bir oku. Ve kendi cevaplarını bir karşılaştır bakalım. Bir, dil ve üslup bakımından nasıl yazmışsın? İki, hukuken doğru yazmışsın. Cevaplar doğru mu yani? Yanlış mı, doğru mu? Evet. Şimdi düşünün bir tane konudan boşanma, evlenme, nişanlanma ile ilgili mesela bir tane konudan siz üç tane, dört tane birden pratik çalışma çözseniz o konuyla ilgili bir soruyu yapmam olasınız var mı sınavda sizce? Yani bir pratik çalışma kitabından onlarca soru çözdüğünüzü düşünün. Onlarca. Mahkeme kararı okuduğunuzu düşünün. O, o konuyla ilgili sizin acaba e, yani soruyu çözme olasınız var mı? Yani söyleyeceğim her yıl, her sınıfta hangi dersler varsa ana derslerle ilgili bütün pratik çalışma kitaplarını alın, hepsini de çözün. Büyük fayda görürsünüz, hukuk mantığınız da gelişir, e, sınavlarda da emin olduğunda başarılı olursunuz, başarılı olursunuz. Tabi bunun için önce, önce konuları oturtmak gerekiyor arkadaşlar. En son aşamada pratik çalışma kitaplarından faydalanmayı tavsiye ediyorum. Evet, bu fasılla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi sınavlar demişken evet. oradan devam edeyim. Dediler evet. ki uzaktan eğitim oldu. Sınavlar nasıl olacak? Böyle kısa kısa gidelim hocam. Çünkü fazla var. Evet. evet. Valla onu Sınavları ben soruyorlar. Sınavlar nasıl vallahi, olacak diyorlar. Valla ben de bilmiyorum. Ben de emir kuluyum. <gülüyor> e, rektörlük ne derse onu yapacağız. Sınavlarla ilgili henüz belirli bir şey yok. Eğer bu pandemi, bu salgın biraz daha filerse örgün sınav yapılacak. Aksi takdiri ne yapılacağını inanın ki ben de bilmiyorum. Yani şu var, an herhangi ben... bir açıklama yok değil mi hocam? Rektörlük. Yok, evet, he, yok. Hayır. Evet. E, ben Hı. de şu anda rastlamadım bugün dahil. Ee, eğer tamam. benden akşam yayınlanmadıysa ee, bazı üniversitelerde Hı -hı. sistem mesela online sınav yapmaya izin verebiliyor mesela Bilkent Üniversitesi'nde ee, en azından o tarz imkanlar olabiliyor ama şu anda nasıl olacak inanın ben de bilmiyorum biz derslerimizi Hı -hı. vermeye başladık Şimdi odaklanacakları noktalar haklısınız. Özellikle dördün sınıf öğrencileri mezuniyet aşamasındasınız. Evet. Çok hayaliniz vardı mezuniyet töreniniz. Kep atacaktınız. İnşallah yine atarsınız. Daha geçti olsa. Şimdi derslerinize odaklanın arkadaşlar. Yani sınavı düşünmeye Zamanı gelince zaten bir şekilde ortaya çıkacak evet. ne olacağı. Şu anda buna kafayı takmayın bence. Siz öğrenmeye bakın. Bu süreci en iyi şekilde geçirmeye bakmamız lazım. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Şu anda dünyanın başına gelmiş en büyük mücbir sebebim var çünkü. Evet. evet. E, hocam şöyle bir ben e, sorulara baktım ama hepsini cevaplamışsınız aslında. Cevaplamış e, yani ders çalışma yöntemleriyle alakalı. Aynen öyle. Bir tane soru gelmiş yani, çok spesifik ama onu şu an için e, yani aslında o da diğerlerine aynı cevap olmuş oluyor. Her ders üzerinde tek tek şu nasıl medeniyet hukuk nasıl çalışılır işte anayasa nasıl çalışılır tek tek bunu konuşmak çok şu an mümkün değil. Ama evet. şöyle sorayım. E, hakim ve savcılık sınavlarıyla alakalı çalışma süreci bambaşka. Yani bir evet. sınav maratonu oluyor nihayetinde ve bunun alakalı çok fazla soru geldi. E, ondan, e, bunları da soralım istedik. Tabii. Şimdi önce şeyle başlayalım hocam. E, kaynak. Ya, burada da çok soru var hocam. Bunu da böyle şey yapalım. Hukuk kitapları dışında tavsiye ettiği kitaplar e, var mı? Yani şunu demek istiyorum aslında. Set mi alalım? Ayrık kitaplar mı alalım? E, bunu sormuşlar. Çalışmaya hangi kaynaktan başlamak gerekiyor? Ya şimdi açıkçası somut kaynak ismi zikretmek e, reklama girebilir. Yani evet, bu, evet. Hani, hı hı. bu sefer diğer e, di, un dışındaki kaynakların sahiplerine nezaketsizlik olabilir. Yani sanki onlar evet. bu iyiymiş gibi. Ama e, ya şimdi mesela bu konuda e, biraz forumları da araştırırlarsa, kitapçılara giderlerse e, kitapçılarla e, dürüst kitapçılarla bu konuda hani hangi kaynaklar daha iyi diye daha objektif bilgi verebilir. Ama bazen isim vermeyeceğim tabii ki ama bazı Kitap evlerinde yani şöyle yani kitapçalarda şöyle şeyler rastlanıyor. Çok rastladım, duydum. Hı hı. Mesela kendi yayını var. Tamam X yayınevinin bir işte hakimlik ya da KPSS ile ilgili kendi yazarının kitabı var. Evet. Ee, mesela diyorsunuz ki ben işte Muhammed Bey'in kitabını almak istiyorum diyorsun. Israrla onu önermişler ve o iyi bir kitap mesela. Diyor ki yok diyor e, Fatma Hanım'ın kitabını size verelim. Kendi kitabı. Kendi yayını. Şimdi buna dikkat edin. Hı hı. Bu manipülasyona dikkat edin. Ve Muhammed'in kitabını bu sefer e, kötülemeye başlıyor. Ya bu tarz Peki yani aslında bir, biraz da şunu soruyorlar hocam. Yani biz e, set mi alalım böyle komple öyle mi çalışalım yoksa her derse göre farklı farklı kaynaklar mı daha iyi olur? Yani bu set mi? Tek tek Şimdi, ayrı ayrı farklı set, farklı mı? Set, set, set almak daha iyi olabilir. Şimdi Ama bazen her setin hı. içinde de bazı kaynaklar, bazı derslerde çok iyi anlatım oluyor. Bazen çok memnun olmadığınız kitaplar da olabiliyor. Ee, hı hı. Set almak daha mantıklı. Ekonomik olarak da daha e, uyguna geliyor, kuşkusuz. Ee, birazcık belki kitapçı gezip kitapçılarda bir şeye karıştırmakla Kesinlikle. lazım kitapları. Hı -hı. Yani somut olarak şu, şimdi benim de mesela Hakim sana hazırlık bir özet kitabım var. Şimdi ben tutumluyla bunu alın diyemem. Yani öyle bir e, hani somut isim belirtmek için bir yakışık olmaz açıkçası. Ee, set ama, almak daha mantıklı. Set almak genel olarak daha mantıklı. Var. Ekonomik olarak da daha iyiye geliyor. Yani piyasada Hı -hı. iyi yayın iyi yazarların serileri var. Bunları biraz araştırırlarsa bulabilirler. Hı -hı. Ama özellikle söyleyeceğim şey ee, özellikle e, piyasada en eski iki tane, üç tane hakimlik sınavı hazırlıkta test kitabı var. Test kitabı. Ee, evet. Yani en özgü... eski mi diye soracağım? En anladım. eski. En eski. Yani tamam. çok eskilerdir piyasada olan. Yani e, hani tamam. yeni çıkmamış özellikle birkaç kitap tamam. var. E, bunların bir kısmı akademisyenler tarafından yazılan eserler de var. E, bunları e, mutlaka özgün soru çözmeleri lazım. Mutlaka. Ee, özgün soru çözmeleri lazım. Artı bir de Hı -hı. E, çıkmış sorular kitapları da var birkaç farklı yayından. Yani çıkmış hakimlik sınavı cevaplı şekilde. En güncel e, olanları başta olmak üzere. Çünkü mesela ticaret kanan değişti, borçlar kanan değişti. 10 yıl önceki, 15 yıl önceki ticaret sorusunun kökü değişmiş olabilir. Yani yasa değişikliğinden etkilenmiş olabilir. Mümkünse uyarlamalı. Yani yeni sisteme uyarlanmış. O soru kökleriyle oynanmış e, soru kitaplarına, çıkmış soru kitaplarına bakalım. Şimdi çalış, hakimlik sınavı nasıl çalışalım? Şimdi o konuda da farklı. Bu az önce anlattıklarından daha farklı bir yöntemim var önerebileceğim. Evet. Şimdi bir kere e, kitapla doğru kaynakları aldınız. Anayasa hukukunu çalışıyorsunuz. Evet. Anayasa hukukunu benim tavsiyem şu yıllardır hep öğrencilerime söylerim. Anayasa hukukunu alıp baştan sona çalışıp e, işte bitirip ondan sonra soru çözmeyin. Yani e, evet, bununla ilgili hocam sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın ama şöyle bir soru gelmiş demişler ki sınava hazırlanırken konu artı deneme artı test mi yoksa konuya daha mı çok ağırlık vermeliler bunu sormuşlar. Şöyle tavsiye ediyorum konu artı test öncelik olarak konu artı test hı, hı. sonra deneme e, mesela ticaret hukukuna örnek vereyim kendi alanımda daha rahat at koşturacağım alan çünkü mesela ticaret işletme hukukudan işte soru geliyor ticaret işletme hukukunda ne konular var ticaret işletme kavramı tacir kavramı mesela mesela Gerçekte tüzel kişi tacirler ve tacir olmaya bağlanan hukuki sonuçlar konusunu okuduğu kitaptan. Mümkünse o konuyla ilgili soruları hemen çözsün. Hemen. Hemen tamam. konu test. Konu test. Konu yani bölüm, bölüm bölme yaparak yani bütün ticaret hukukunu çalışıp ilk başta okuduğun şeyleri unutursun çünkü. İlk başta yapmamız Hocam, gereken şey konu test bölümü yapmak. Bir ağırlık verecek olsanız. Yani testimi mi daha çok yoksa konu çalışması mı daha ağırlıklı olmalı? Eşit değerde olması lazım. Ama yeni mezun arkadaşların girdiği en büyük hata lisans öğrencisi gibi davranım. Sınava hazırlanıyor yani lisans hmm. final sınavı gibi önce konuya hazırlanıp sınava 3 hafta kala 1 ay kala soru çözmeye vakti kalmamak ve ondan sonra da yapamamak. Hmm. Bu hataya düşmesinler. Tamam. Yani mesela atıyorum işte Aralık ayında sınav olacak. Genelde oluyor Aralık sonunda. Haziranda başladığınız hmm. çalışmaya. Siz Hazirandan itibaren konularla beraber testi de eş zamanlı götürmek zorundasınız. Ne Diğer zaman ben... başlasınlar hocam? Valla bu sınav 4-5 aylık bir periyot gerektirir. 4-5 ay sıkı çalışmalı. Yani. Evet 4-5 ay yeterli bu sınav için. Ee, tamam. Bu arada bu sınav vesilesiyle eksiklerimizi boşluklarımızı da dolduracağız. Ee, 4-5 aylık bir süreç yeterli sıkı bir disiplin bir çalışmayla ve bu sınavın en az %50'si sabırdır. unutmayın. Yani hani hmm. e, ne demek istediğimi sınava çalışınca anlayacaksınız. Özellikle yeni mezun olup hani ders çalışma mezun oldunuz. Kurtuldum diyorsunuz tekrar ders çalışmaya başlıyorsunuz. İnsan bunaltıyor bu sabır gösterenler kazanır. Evet. Bunu unutmayın. Yani geliyor geliyor Hı. bir de bazı arkadaşlar işte Haziran-Temmuz'da yarış atı gibi 100 kilometre koşturuyor sonra yığılıyor Kasım ayında, Aralık ayında. Ve ondan sonra havlu atıyor. Bunu yapmayın lütfen. Hem e, başa dönüyoruz de... aslında. Konuda hem söylemiştiniz hocam. Düzenli ve disiplinli. Disiplin çalışmak. Öyle... Evet. Yani e... Yani e, nefesinizi yormayın. Yani daha Temmuz ayında nefesinizi tüketmeyin. Nefes aralık ayında da gerekecek. Ve e, psikolojinizi iyi tutmanız sabır. Ve bir de şu var. Özellikle yanlış anlamasınlar. E, kız arkadaşlarımızda sürekli şöyle bir evham oluyor. Gözlemlediğim e, öğrencilerimizde. Ya işte ben bu sınavı yapacak mıyım? Yapabilecek miyim? E, acaba başarı verecek miyim? Erkekler biraz daha rahat. Yani erkeklerin hayata karşı biraz daha rahat olduğunu biliyorsunuz. Ee, hanım arkadaşlarımız biraz daha e, daha titiz bu konuda ve kendini yıpratıyor ve kendi yapabileceği şeyi kendi eliyle engelleme başlıyor. Yani bir ay son bir ay ben yetiştirecek miyim? Ben yapacak mıyım? Telaş başlıyor ve yapabileceği şeyleri de yapamıyor. Lütfen kendi kendinize ket vurmayın. Yani yapacaksınız hmm. tabii ki yani bir ayda ben tezimin son bölümünü yani tabii ki 5 yıl üzerine yazdım ama 2 ayda bitirdim. Yani hani 2 ay 1 ay çok uzun süreler. Bir de Özellikle son bir ay, e, şimdi aklıma geldikçe konuşuyorum, son bir ay özellikle bütün konuları, testleri, her şeyi bitirdikten sonra son bir ay, son tekrar yaparken düzen, yine bir düzen olması gerekiyor. Mesela işte bir aylık süre var, çizelge yapsınlar, program yapsınlar, mesela işte aralığın ile ikisi arasında anayisi oku, 3 ile arası borçlu oku gibi genelde de son kontrolü yaparken, Kamu hukukunu hmm. bir bütün, özel hukuku bir bütün olarak çalışmaları çok doğru olacaktır. Yani anayasa, idare, ceza ceza muhakemesi sırasıyla gitsinler. Bu özel Hocam sırada... denemeyi hangi araçıyorsunlar? Deneme. E, denemeyi son ay. Son ay. Artık, son son ay. ay evet. hmm. Denemeyi son ay çözsünler. Çünkü denemeyi çözmek için bütün her şeyi bitirmiş olmak lazım. Son ay, son tekrarları yaparken mümkün olduğunca hmm. her gün bir deneme çözerek, her gün bir tane deneme çözse 30 tane deneme eder. E, çünkü deneme için en az 3 saat ayırması lazım bir günde. O yoracak insanı. Bir taraftan evet. deneme bir taraftan da yani daha konuların başındayken daha bitirmeden deneme çözmeme bir anlamı yok. Çünkü zaten görmediğiniz pek çok şey olacak. Çalışmadığınız. Evet. Yani konuları düzenli çalışıp konuların içerisinde soruları yedire yedire. Hatta tavsiyem evet. konuyu çalıştıktan sonra önce çıkmış soruları çözmeleri. Çıkmış soruları çözdükten sonra evet. algıda seçiciliğiniz artacak arkadaşlar. Yani o konudan evet, neler evet. gelmiş? Evet. Önce konu sonra çıkmış sorular sonra özgün sorular. Ama özgün soruları derken şöyle o konuyla ilgili mesela tacir olmanın hukuki sonuçları, gerçek tüzel kişi tacirle ilgili işte 5-10 tane spesifik ko konu başlığı. Sonra mesela ticaret evet. sicili çalıştın. Ticaret sicili ile ilgili sorular çöz. Haksız rekabet evet. çalıştın, markaya çalıştın. Bununla ilgili sorular çöz. Tacir yardımcılarını bitirdin. Tacir yardımcıları ile ilgili bütün platformlara aslında sınava hazırlanmaya başladığı andan itibaren üye olsunlar. Orada bir sürü paylaşım yapılıyor. Bilgilendirme evet. yapılıyor. Ee, işte evet. mesela mülakat tarihlerine ile ilgili açıklamalar yapılıyor. E, tahmin Efendi işte bir üniversite öğrencisiyle hmm. bir duygusal ilişkisi olmuş. Ondan sonra neyse işte kız telefonlarını açmamış filan yani polis eşliğinde yurdu bastırmış. Hakimlik sınavı hazırlamak çok mümkün değil. Yani bir dönem hmm. kendinizi kapatmanız lazım. Biraz zor. Hele hele bunun üzerinde şöyle sorular oluyor. Yüksek lisans yapayım mı? Yüksek lisans yap canım benim ama yani üçünü birden <gülüyor> yapamazsın yani. Yüksek lisans evet. da yüksek lisans bunlar içinde en lüksü. Önce bir mesleğini oturtman lazım. Para kazanman lazım. E, hayatını hmm. idame ettirmen kurtar, kurman lazım. 85'ten sonra 30 yaşında da yaparsınız, yani acelesi yok onun. Eğer akademisyen olmayacaksanız, e, hmm. ya yani ikisini beraber yürütmek birazcık zor, onu söyleyeyim. Yani e, zaman evet. açısından. Çünkü hakimlik sınavı öyle aam şam geçilmeyecek bir sınav değil. Ama çok ciddi disiplinle çalışılması gereken bir sınav. Düzenli çalışılması gereken bir sınav. Yani bir taraftan avukatlık bürosunda çalışıyorsun. ister istemez çalıştığınız avukat yanınızdaki size işler veriyor. Koşturuyorsunuz. Adliyeye gidiyorsunuz. Fiziksel olarak yoruluyorsunuz. Bir tarafta nasıl çalışacaksınız? Yani bir dönem kapatmak lazım ee, kendimizi. Ama anne hani... ne kadarlık bir hocam bu? Bir ay falan mı iki ay Ne kadar? Kafa karıştı. 4 5 ay dedim ya. 4 5 aylık süreç. <gülüyor> evet. Mesela Haziranlar hmm. Aralık kadar. Onu kastediyorum. İşte Temmuz'dan Aralık'a hmm. işte ne zaman mezun Anladım. olursanız onu kastediyorum. Tamam. Ama bunu mesela şu da var. Şunu da örnek olarak söyleyeyim. Bir taraftan mesela devlet memuru bakanlıkta çalışıyor mesela. İşte KPSS'ye giriyor, kursa gidiyor ya da hakimlik sınavı hazırlanıyor. Memur mesela. Bir taraftan da bir hmm. yerde çalışıyor avukat ya da devlet memuru olabilir mesela. Başka bir evet. kurumda memur. Ee, çalışıyor, yapıyor, hafta sonu çalışıyor. Bir taraftan bunu yapan insanlar da var. Ama onlar Hı -hı. E, şu farkları var sizden. Siz daha belki. Zor hayatını... Yok, hayır, tam tersi. Daha zor. Bilmiyorum. Şöyle zor. Şimdi şöyle. Ama bir, şey bir güvenceleri olmuyor mu hocam? Yani zaten tamam, memur. Zaten... var Memur ama mesaisi var. Mesela bir işte ya da avukat mesela Hı -hı. Evet. çalışıyor, hafta sonu çalışıyor, akşam çalışıyor, kursa gidiyor. Ee, onun için Hı -hı. bir saat çok değerli ama. Siz gençler Hı. mezun olduğunuzda çalışmıyorsunuz mesela, i̇şte, hakimlik sana çalışıyorsunuz, zamanın kıymetini bilemiyorsunuz. Onlar bir de çalışma hayatının içinde olduğu için bir takım zorlukları da görüyorlar. O zorluklar motivasyon yaratıyor. Ya ben burada kalmamalıyım, daha iyi bir işte hakim Hı. olmalıyım mesela, daha iyi bir işe girme zorluk gördüğü için onlara o zorluklar motive ediyor. Dolayısıyla da onlar daha başarılı olduğunu söyleyeyim. Yani bir taraftan bir işte çalışırken, avukatlık ya da devlet memuriyeti bir kurumda Hı. çalışırken, Kursa gidiyor, evde çalışıyor. İnanın ki böyle örnekler var dönem arkadaşlarımdan da var avukatlıkta. Mesela vakıfbank'ta çalışan hmm. arkadaşım vardı işte avukat. Ona işte hakimlik sınavında 40 çocuğu iki tane çocuğu var mesela arkadaşın vardı. Yani bunlar hmm. o zamansızlık daha verim getiriyor. Onu da söyleyeyim. İnsan profesör Sinan Canan da bir Twitter'ında söylemişti biyoloji profesörü hoca. İnsan sıkıştığı zaman başarılı olur. Yani geniş zamanda şey der, insan karnı doyduğu zaman sorun çıkaran tek varlıktır. Hmm, anladım. Yani geniş zamanlarda Nasıl? biz e, zaman genişledikçe biz açıkçası biraz rahata kavuşuyoruz. Onun için biraz sıkı hmm. olmak, sıkışık olmak iyidir. Peki hocam bu sınav süreciyle alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şu sınav süreçte, bu beş aile süreçte aman tamam uykuya dikkat edecekler. İşte e, hangi sırayla nasıl çalışılması gerektiğini bahsettik. setme e, farklı kitap mı ondan da bahsettik. En kaydedilecek inşallah. E, oradan da takip edebilirsiniz. Ama daha eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yeni ee, katılan söyleyeyim Tabii, e, Bunların üzerine e, bir kere bir de mesela temel derslerde Medine, borçlar, ceza filan gibi yine kanunla beraber çalışma konusu yine burada da önemli. Onu söyleyeyim. Kanun Tamamdır. metnini takip etmek burada da önemli. E, hatta son yıllarda hakemlik sınavlarında böyle hani bir tartışma çıkmasın herhalde diye iptal miiptal olmasın diye e, böyle hmm. daha kanun metnini de sınav sorusu haline getiriyorlar. Yani kanun metni soru haline geliyor. E, bu da biraz ezbere de kaçırtıyor insanlar ama kanun metniyle çalışmak yine bir başka önereceğim e, önemli noktalardan bir tanesi. E, özellikle sınavdan bir gün önce de çok fazla çalışmayın. Yani çok fazla böyle yoğun hmm. kafanızı biraz rahatlatın. Yani Size ne rahatladı? Müzik mi? Sinema mı? Neyse film mi? Parkta gezmek mi? Neyse biraz uzaklaşın bir gün önce ve şu hisse kapılacak. Çok iyi çalışan arkadaşlar bir de. O kadar 6 aydır çalışıyorum bir gün kaldı sınava ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır. Bu varsa zaten iyi bir şeydir bu cümle. Ertesi gün sınavda size bütün hukuku sormayacaklar. Size bir takım sorular 100 tane soru soracaklar ve siz bildiklerinizden bilmediklerinize ulaşacaksınız. Yani merak etmeyin bu his de oluyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum hissi. Size her şeyi sormayacaklar. Yani şans artık size gelecek sorular inşallah çalıştığınız yerlerden gelir. Ve yani mümkün olduğunca da iyi puan almak lazım. Bakın bu aralık sınavında, hakimlik sınavında geçen de şeyde söylemiştim. 81'de kapattı adli hakimlik. Çok yüksek bir oranda önce 70 alan kazanırdı. 81 puan da kapattı. Yani çetin bir rekabet var. İdari yargı akimli yani. 83 puan da kapattı. O hep zaten 80 üstü kapadır Az kişi alınıyor çünkü idari yargıya. Ee, özellikle bunu da belirteyim. 81'iniz değil mi hocam? Evet. Adli Yargı'da sınav 81 ile kapattı taban puan. İdar Yargı'da 83 civarında kapattı. İdari Yargı için sürpriz değil. Zaten o civarda kapatıyor ama Adli Yargı 70 alan kazanırdı. Baraj, baraj kaldırılmış da sonra tekrar getirildi Baraj. Baraj 70, 70'in üzerinde alan kazanırdı eskiden ama şimdi 70 alan kazanamadı yani. Baya ciddi sıkı bir çalışma gerekiyor. Hocam son iki soru ve kapatacağım Hı -hı. artık yayını. Hı -hı. Şimdi şöyle evet. bir şey söylemişler. Avukat olmak isteyenler işte staj yapacaklar malum. Bu staj yeri çok önemli mi? Çok kritik mi? Bir soru bu. Evet. Çok önemli. Tabii ki çok önemli. Çünkü Hı -hı. Hı -hı. sizin belki avukatlık yapacaksanız eğer bundan sonraki meslek hayatınızı şekillendirebilir o çalıştığınız yer. Yani mesela çok sevdiğiniz, tanıdığınız birisi ceza ile uğraşıyorsa belki ceza avukatı Hı -hı. olacaksınız ondan sonra. Benim tavsiyem nispeten daha çok çeşitli konuların yani cezanın da olduğu, iş hukukun da olduğu, ticaretin de olduğu, işte medeni hukukun da olduğu yani böyle temel icra, aile hukuk gibi, boşanma gibi, davalar gibi konuların hı hı. olduğu bürolarda e, yetişmek daha iyi olur. Yani tek boyutlu, tek yönlü olmamak lazım. Yani sırf ceza hukukuyla mesela örnek veriyorum, sırf ceza hukukuyla hı hı. Hani bazı avukat meslektaşlar sırf bununla uğraşıyorlar. Yani sırf e, geçimlerini böylesin. Bu kötü bir şey değil bunu eleştirmiyorum. Ama sadece ceza, başka hiçbir şey bilmiyor mesela. Hiçbir davayı çok fazla unutmuş. Aradan 10 yıldır, 20'li geçiyor. Sadece onunla uğraşıyor. Yürütemiyor. Bu çok büyük sorun bir meslektaş için. Yani muhakeme yürütmek, fikir yürütmek çok önemli. Bilmeyebilirsiniz sorunun cevabını ya da olayı. Ama fikir yürütmek için işte şimdi lisansta, mutfasla iyi hazırlanmak lazım. Şimdi bunu iyi hazırlanmasanız sonra büyük sıkıntı çekersiniz. Bir aklıma gelen şeyi de söyledim hemen özür dileyerek Teori konusu. Teori Esnaf. pratik çatışması. Teori pratik çatışması. Aynı atanmış seçilmiş kavgası gibi Türkiye'de hukuk alanında bir teori pratik kavgası sorunu var. Hı hı. İşte avukatların bir kısmı diyor ki işte ya uygulama çok farklı. İşte teoriyi küçümseyen tavırlar. Bu çok büyük bir yanlış. Ya bakın teoriyi bilmezseniz eğer, teoriyi bilmezseniz o yanlış uygulamayı bile anlayamazsınız. Teori önemli. Teori için mutfağı iskeleti teori. Yani teoriyi küçümsemesin kimse. Yani ben hani mesleğimi önemsemek için söylüyorum, teori bilmeden nasıl uygulama yapacaksınız yanlış ya da doğru uygulama pratik, pratik teoriden geçer işin teorisini bilmezseniz inanın ki pratikte başarılı olmanız mümkün değil yani işin maddi hukuk kısmını usulü kısmını çok iyi bir e, şekilde yapmamız lazım evet benim söyleyeceklerim bunlar öz itibariyle tamamdır hocam bir de e, çok kısa e, yayını kapatıyoruz artık hukuk Hı. kitapları dışında tavsiye ettiği bir kitap var mı diye demişler Onda da önlerinizi söyleyelim. Bugün özellikle bitirmeden önce ben de son olarak hani bir iki buçuk saattir falan birlikteyiz. Sabırları için size evet. de, katılımcılarımıza Sükreden da çok teşekkürlerimi de. sunuyorum. Valla şöyle Biz söyleyeyim. De. Ben hani kitap olarak somut kitap istiyorsanız mesela ben çok etkilendiğim kitap söyleyeyim. Mesela Amin Mağlof'un Semerkant kitabı. Ee, çok, evet. çok güzel bir kitaptır. Hı -hı. Amin diğer kitapları da öderim. Mesela Doğu'nun Limanları Öyle. kitabını okumalarını tavsiye ederim. Doğu'nun Limanları kitabını. Hatta bu kitapta bizim Osmanlı dönemindeki bazı şeyler, kesitler de var ee, bu kitabın Hı -hı. içerisinde. Çünkü Amin Maluf Lüb Lübnan'da bir yazar. Fransa'da yaşıyor. Ve Akdeniz coğrafyasını çok iyi bilen e, bir yazar. Ben çok etkilendiğim Hı -hı. bir yazardır. Ee, onun dışında ben biraz daha açıkçası e, yani böyle e, biraz siyaset bilimi ya da e, tarih kitaplarını da özellikle e, çok e, hani okurum. hani Klasik romanda biraz sıkılıyorum açıkçası bazen itiraf edeyim. Ama şiir kitapları, e, şiir okusunlar, şiir insanı çok geliştirir. Şiir okusunlar, antoloji okusunlar, değişik şairlerin şiirlerinden okusunlar, hayatlarını zenginleştirir. Bunu özellikle söyleyeyim. Ee, onun dışında mesela ben Cumhuriyet dönemindeki edebiyatın e, önde gelen isimlerini okumalarını tavsiye ederim. Mesela yani Refika Kara'yı çok severim mesela. Onun hikaye ve romanlarını çok severim. Ee, pek çok kitabını da okumuştum. Nedense benim Türkçe öğretmenim buradan hayatta hala Mübeccel Rüstemli e, sevgili hocam. E, o, ta ortaokuldayken e, böyle ödev falan e, yapmak üzere Refika Atikara'yı incelememi istemişti. Ve o vesileyle ta ortaokul yıllarına tanışmıştım. Refika Etkaray'ın biraz farklı bir hayatı vardır. Çok enteresan kitapları vardır. Güzel romancıdır, güzel hikayecidir. Hikayeleri güzel. Gurbet hikayelerine, Memeket hikayeleri iki önemli hikaye kitabı, romanları da var. Mesela bu Bizim Hayatımız isimli işte romanını hatırlıyorum, geçmişte okudum. Şiir okusunlar. Kendi hislerine hitap eden şairlerin şiirlerini okusunlar. Çünkü Şiir çok önemlidir, bunu söyleyeyim. Ben romandan daha çok ilgilenirim şiirle. Şiir çok önemli. İnsanın farklı boyutlarını geliştiren bir sanattır şiir. Onun için kitap olarak düşünüyorum mesela Sina Akşin okusunlar. Biraz daha roman dışında böyle siyasi tarih kitapları vesaire. Mesela Sina Akşin'in kitapları önemli. Bülent Tanör'ün kitapları önemli. Bülent Tanör'ün kitaplarını tavsiye ederim. Hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Mesela Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri kitabı çok büyük bir başyapıttır. Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri kitabını okumanızı tavsiye ederim. Ee, hı hı. İki anayasa kitabı 61-82 Anayasası'na hukukçu olarak karşılaştırdığı bir anayasa, e, kitap. Ondan sonra e, Kuruluş Kurtuluş Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan Kuruluş Kurtuluş ve yine çok önemli bir çalışması e, Türkiye'de Kongre iktidarları. E, o Kongre'de dönemini ele alan belki de tek eser Kongre iktidarları kitabını öneririm. Bülent Anay'ı öneririm. Ee, özellikle mesela İlber Ortaylı'nın kitapları öneririm. Aklıma gelenlere söylüyorum şu anda. Çalışmadığım yerden sordunuz. Ee, <gülüyor> Sağ Öyle düşünüyorum. Ee, yani güncel hani ben şeyi çok sevmiyorum Hı. açıkçası. Yani böyle hani böyle hani roman. sahilde roman, güzel roman. Mesela Amin Oğuz'un kitapları roman formatında. Ama farklı bir tadı var o kitapların. Böyle sıkıcı Hı. romanları... Bir bir tarzı da var. Evet, evet. Yani mesela o e, şeyde e, Semerkant'ta çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. E, ben de okumuştum. Çok güzel. Imanlarında da çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Taniyos Kayası gibi bir kitabı daha vardı yine. E, Amin Muallaf'ın. E, yine mesela e, ya böyle ben şeyden çok e, okumadım da. Mesela sahilde okunan kitaplar vardır. İşte Hani popüler kitaplar var. Ben pek hoşlaşmıyorum bu evet. kitaplardan açıkçası. O kitapları çok da okuduğumu söyleyemem yani. Hani popüler kültürün şeyleri böyle hani filmlerde filan da yapılıyor. Ben biraz da Alaturkay'ım sanırım. Bu tarz eserleri daha çok seviyorum ama söyleyebileceğim esas şeyler bunlar. Şiir konusunda da kendileri hislerine ne hitap ediyorsa mesela Cahis Tarancı'yı okumaları lazım. Yani Cahis Tarancı'nın şiirleri çok güzeldir. Onun Hı -hı. dışında da Hani herkes iyi kötü hani kendi e, şiirini ya da ne bileyim işte eserini e, müziği de dinler, kuşkusuz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, çok evet. uzun bir yayın oldu ama e, evet. çok da iyi bir yayın oldu. Çok doyurucu da, do, doyurucu da bir çok yayın sevindim. oldu. Çok sevindim. Selçuk Üniversitesi Hukuk kapaklidesinde de böyle bir e, faydalı olmuş da inşallah. Bir şey yapan topluluk olarak da çıkmak ayrı bir e, iyi. Bu yayın konferanslarının artık 10.sunu bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 23 Nisan. Nisan'da da evet kapanış yayınını yapacağız inşallah birkaç gün sonra. E, çok teşekkür ediyoruz. Yani bu saate kadar bizi izlediler, e, ayrılmadılar yayından. E, biz çok mutlu olduk, çok motive oluyoruz e, takip ettikleri için. Hukuk Akademisi'nin yönetim kurulundaki başkan evrimcimiz başrol olmak üzere hepsine de ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Size çok teşekkür ederiz bu zamana ne kadar bizimle kaldığınız için. Ne demek? İnşallah. ha? Ee... <gülüyor> hocam. Ya, buyurun siz ben ne demek dedim. Ee, yani inşallah bir an önce, pek yakın zamanda gözükmüyor ama inşallah fakülteye döndüğümüz zaman. Buluşuruz. Buluşuruz umarım öyle bir anda yakalamış oluruz. Uzakta gibi inşallah. şu an ama. İnşallah, inşallah. Ben de şöyle söyleyeyim son sözlerimi. Ee, gerçekten uzun ama çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Benim evet, için önemli abi. olan şey e, bir hem genel olarak e, bilgileri, düşünceleri paylaşmak hem de yani somut olarak hani hukuk eğitim ve çalışma yöntemleriyle ilgili evet. bir katkım olabildiyse öğrencilerimize hem de bu dönemde bir soluk aldırabildiysek ne mutlu. Ben de onlardan evet, onlar da, onları çok seviyorum. Onlar da e, fayda sağladılarsa geçen e, konferansımız gibi çok çok mutlu olurum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bu topluluğu kurduğunuz için. Emekleriniz için. Kesinlikle. Çok e, önemli isimleri ağırlıyorsunuz. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Ben de tebrik ediyorum. Emekleriniz için teşekkür, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız da aynı şeyi düşünüyordur sanırım. Ben de bu vesileyle ben onları görmedim ama onlar beni gördüler. Ben de tekrar <gülüyor> öğrencilerimizde meslektaşlarımıza buluştum için çok çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyorum.